Yaparız şey. Yapar mıyız? Selam gençler. Selam gençler. Nasılsınız? Ah iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz biz, fazla fazla yedik. Biz miyiz? Lazanya yaptık. Lazanya yedik. Lazanya yedik. Nerede? Nerede? Lazanyayı biz mi yedik? Lazanya bizim mi yedi? Anlamadım ben. Ama hayvan gibi doluyum. Evet. E... Çekiyoruz zaten. Hayır yani öyle değil. Tabii podcast çekileceğiz de çekmesinden önce. Yani çekiyoruz şu anda ama. Ne ile ilgili konuşsak? Ne ile ilgili? Komik gondan. Ayça'ya haberler düştü. Mikom var, konuşacağımız ne bileyim işte Pokemon Go var, Overwatch'a yeni karakter çıktı falan. Bir ton şey var aslında. Bir ton şey var diyorsun ha? <gülüyor> evet, konuşuruz. <gülüyor> Konuşmak bedava. <gülüyor> Laf bedava. Oynuyor musun Pokemon Go? Pokemon Go oynuyorum yani. Ne yazık Daha doğrusu ilk başlarda oynayamıyordum çünkü telefonum çalışmıyor. Asus telefon benim, Intel işlemci çalışmıyor. O yüzden böyle Pokemon Go oynayanlara ve çıkan haberleri gücük oluyordum. <gülüyor> Sonra update geldi ve ben de pokemon Go oynayabilir hale geldim ama böyle çok deli gibi oynamıyorum yani ben de çok deli gibi oynamıyorum yani dışarı çıktığımda illaki açıyorum ama ne bileyim işte yok şu jim'i gideyim saldırayım ne yapayım abi jimlere daha hiç saldırmadım o tür şeyler yapmıyorum zaten şey bozuldu peşten sonra ne bozuldu. Bu nearby pokemon'ların mesafesini gösteren olay ha. çalışmıyor tam evet çalışmıyor hatta şey de çalışmıyor normalde Yakaladığın Pokemonların detaylarına baktığı zaman haritada nerede yakaladığını gösteriyor ya. Evet. Tabii en aşağı doğru scroll ediyorsun transfer butonusunda Evet evet. O da çık. Allah Allah. Neyse, Neyse benim telefonumda şey açarken zorlandığı için ben hiç onları açmıyorum bakmıyorum. Hani ben de işte nearby Pokemon'da işte ah şu varmış bunun peşindeyim falan bu tarz şeylerle eee, uğraşmıyorum. Boş ver abi. Yani gerçekten ben de böyle dışarıdayken hani buldum falan diyorum mesela ne yapayım aa diyorum dur Pokemon'u açayım de bari iki Pokemon yakalayayım diyorum. Hani öyle hani öyle yani evet. olursa e, onun dışında çakılma gelmiyor oyunu. Ama ona rağmen hani bu kadar az çaba gösteriyor olmama rağmen bayağı e, evet, evet, yol ben, katettim yani. Ben de bayağı Pokémon topladım. 114 falan oldum. O iyi sen ben level... ondan sonra 55 falan yani bayağı iyi. üçte birine geldim 150. Yani işte amacın ne acaba? Yani mesela ben şey yapayım istiyorum Pokédex'i tamamlayayım istiyorum ha, ben, benim de tek derdim o. Yani... Ama Pokédex'i tamamlayabileceğimi de düşünmüyorum açısı ama ya zaten şey birkaç tane Pokemon zaten yok Yani yakalayamıyorsun. Ha. Şimdi bölgesel sınırlamalar illaki vardır. Ben ne dersem Kuzey Amerika. Niye Amerika'daki Amerika'dakiler tamamlamıştı Pokédex'i? Ya yani tamamlamışlar mı yoksa? Benim gördüğüm haber başlığında şöyle yazıyordu Kuzey Amerika'da yakalayabildiği affı vardı. Onu yani bilmiyorum. 150, 147 tanım ne? Yani üç tanım. 150 yok, 150. 150 diye, 250 yok. Yani 150 diye biliyorum. Bir de yani bazı noktalarda tabii biraz şey yapmak kasmak çünkü. Ne o, Magikarp'ın bir üstü Evolve etmiş hali Grey Doss'un ha. suyacı. Magikarp'tan Evolve etmeye kalktığınız zaman 400 şeker istiyor. Oha. Yani 400 karp yakalayıp transfer ettiğinde Ya arkadaş. Onlar da Grey muydu neydi onu yapacak falan filan. Yani bilmiyorum ben işte Starter Pokemon'ları Pikachu hariç hepsini onları bir de Evolve etmesin. Abi Evolve evolve benim işim değil ya. Yani ona baktım da ben aynı Pokemon'u kaç bin tane yakalayacağım da, onları eriteceğim de Şeker yapacağım da ondan sonra kendi Pokemon'u yedireceğim falan filan. Oğlum çok şey değil mi düşünsene hepsine böyle şey şeker yapmak profesöre gönderiyorsun. Ne yapıyor profesör? Bunları ezip sunu çıkarıyor. Ondan sonra şeker yapıyor değil mi? Yani şeker yapıyor. <gülüyor> çok canice değil mi? Canice. Evet arkadaşlar sevgili hayvan sever, poke sever arkadaşlar <gülüyor> Pokemon Go oynamayın. Sevgili Pokemon severler. Abi Pokemon Go herkes bence oynamalı. Yani çünkü ee, sokakta yürürken veya işte arabada yani bilmesin mesela doğmuşa tamam mı, ne yapacak? Kendi crash oyununda Pokemon Go'yu aç, giderken zaten trafik var. Çatır çatır Pokemon yakalıyorsun, yoksa toplara geliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Hani bence güzel bir vaka, şey e, vakit geçirmek için uzun yol gidiyorsa İstanbul' İstanbul'da üstüne her gün 3 saat toplamda yol gidiyorsa Hı. Metrobüsü aç Pokemon Go'yu, mis gibi lan yani. <gülüyor> O yüzden özellikle böyle İstanbul gibi şehirler için bence Pokemon Go keyifli bir şey. Yani mesela şu anda tabii Türkiye'de hala resmi olmuş değil. Evet. Dolayısıyla alışveriş yapım şokta. Ha. Para basmak anlamında Yapma olabilir. ya. Belki benim gibi insanlar zaten para basmaya karşı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ee... abi şeyi de düşünsene bak çok süper değil mi? İş anlamında da Pokémon Go. Mesela hemen böyle makaleler falan çık. Ee, Şey, işte nasıl kendi işiniz için ...Pokemon Go'yu kullanabilirsiniz falan diye. İşte Pokéstopların yakınındaysa... Işte ...kafeniz, He. dükkanınız falan... Pokéstop yakındaysa hemen işte lure atın. Ondan sonra ...işte kapının önüne de koyun işte bilmem ne... ...Pokemon'ları bizde sadece falan Adam geliyor orada oturuyor, çay içerken mesela... ...Pokemon topluyor. Yarım saat, herif hesap da yapmış. 100 dolarlık lure alıyorsun... ...84 saat garanti... ...şeyin hmm. var... E, müşteri'm var ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi öyle... Ee... Zannedersem daha dünya çapında bu özel pokestop şeyleri... O çalışma başlamadı. O çalışma başlamadı Japonya'da ama Japonya'da başlamış. başlıyorlar. başlıyorlar. Hı -hı. Ee, ama o başka bir şey. O sponsorlu yani. O hani evet. Yani talep para edebiliyorsun. Ediyorsun. Sen kendin sütçük işletmecesin mi? Hayır tamam. Yani yanında pokestopun olması lazım. Senin Hayır mesela düşün, şöyle düşün. Diyelim ki mısırcısın abi. Süt mısır satıyorsun. Tamam mı? <gülüyor> abi diye diyen evet, süt evet. mısır satıyorsun. Veya kestanecisin lan. Kestancı kışın, tamam mı? Kestane. Durmuşsun şeyde, <gülüyor> lure atıyorsun abi, millet Hı, geliyor. Orada kestane satarsın. Var ya deli gibi kestane satarsın, şey e, boza satarsın. Ya da şey sat. <gülüyor> satarsın çünkü şey olayı var ya bir de, hani gece çıkan pokemonlar gündüz çıkan pokemonlar muhakkat var. Abi eğlence mekanlarının Mesela o tarafı. Mesela bizim adada bak. Adada, tek tek çatacaksın böyle. Bak bak adada yıllardır tamam mı? Evet. Pişmaniyecimiz var bizim bir tane. Evet. Adam benim çocukluğumdan beri var o pişmaniyeci. Böyle elinde çekçeği vardır. İçi pişmaniye kutusu evet. dolu. Böyle gezer bütün adayı. Pişmaniyeci diye böyle. Tamam O pişmaniye sesini duydum mu hemen sokağa atlayıp böyle çikolata pişmaniyeler vardır. Onlardan falan alıp böyle biz yerdik. Göbeğimiz <gülüyor> sesi. Ee, tabii şimdi sallar pişmaniyeci de ama o zamanlar analsa deli olur. Pişmaniyeci geliyor. Zaten bir pişmaniye bir Mısırcı. Şey çıt Mısırcı. Yüzdan'daki başişi şey harçlığı verdiğin adamlar tamam mı? Şimdi bu adam hala var. Hala elinde çekçi pişmaniyeci diye geziyor. Bütün adayı dolaşır. Ulan dedim acaba adama gidip desem mi? Bir adam mesela Pokemon mesela yumurtacı deyip böyle yumurtacılır. Ay yumurtacı değil hala pişmaniye satma devam etsin de. Acaba adama gidip desem mi? Ya biliyor musun böyle bir şey var şimdi. Sen dolaşacağına hani kaç yaşına geldi artık dolaşacağına belli başlı noktalarıyla pokestoplara güzel orası çocuk dolu. Tamam mı? Git oraya alt olmadı nur gelsinler millet pişmaniye ver çocuklara sat işte orada. Acaba böyle bir. E, şey? herife Şimdi, fikri, fikri versem bile düşündüm yani. I, yani şey, e, hani nasıl olsa yürüyor o adayı her gün. Ver adama telefonunu, ha, bir... o <gülüyor> <gülüyor> yumurta açsın gelsin. O ayrı, <gülüyor> bak o da olabilir, ver telefonunu toplasın yani şeyleri, pokemonları falan. O ayrı bir şey, onu da yapanlar var tabi de hani bu adama yani Ama hakikaten mesela bu işi senin, bu, seyyar yani. Yani senin dediğin şeyi ister istemez bir şekilde yapanlar var, mesela bu bizim e, maç maçkaparkının orada. Hmm. Güney girişinde e, tam böyle Lütfi Kırdar'ın yanı tamam mı? Orada tam böyle dip dibe 3 tane Pokestop var tamam mı? Tam üçgen oluyor bunlar. Ve o kadar yakınlar ki yani herhangi bir yerinin yanında durduğun zaman da üçünü de kapsıyorsun. Ve orada 7-24 lur var. Evet. Ve o güney kapısının hemen yanında çaycı var abi. Adam çözmüş iş. Ya adam mı atıyor artık? Bence olur? adam atıyor abi. Bilmiyorum ama. 7-24 kim dur atacak? Ee, orada sürekli insanlar var ve çay içiyorlar abi. Yani oturup çünkü, çünkü yani bir pokemon'un çıkması atıyorum ortalama. Bir, dak bir evet, dakikada evet, tabii, bir tabii, pokemon tabii. çıkıyor tabii. diyelim. 5 dakikada bir de pokestoplar yenileniyor tamam mı? Yani sen Marika orada... Harika iş ya. Evet, Çok yani iyi iş. 5 dakika beklesen 3 tane pokestop yenileniyor. Tamam oradan ödüllerini alıyorsun, poketoplarını evet. bilmem nelerini ne alıyorsun. Hani o. Diyelim ki yarım saat vaktim var değil mi? Ha. Yani bir, iki çay... Ezel tohum şey yarım saat sürüyormuş. Yani Lur yarım saat Lur sürüyor mu? yarım saat sürüyor. Sürekli biridir atıyor zaten. Evet evet. Şeyi... E... Ben... Dur dur. Ee, şey... Cevair'in orada da şey var. Acayip böyle yakın dipdibe birkaç tane pokestof var. Ve... E, tam böyle Cevair'in önündeki Starbucks'ıydı. Cevahir'in alt katında... Hı hı. Işte metro girişinde olduğu evet. yerdeki Starbucks'a... Doğalıyorlar. Yani, Of millet böyle oturmuş bir yandan kahve içiyor, bir yandan pokemon yakalıyor. Ya. Ve sürekli lol durdu orası. Acayip ya. Bence harika bir iş. Ben sana söyleyeyim yani. Bizim iş oradaki Starbucks'ın hemen önünde pokepost stop var. Biz de mesela öğle şey öğleden sonra falan böyle kahveye çıktırız mesela hemen açıyorum telefonu. Orada böyle kahve içer oturup muhabbet ederken arada pokemon yakalıyorum. Yok stop'tan şey al, malzeme alıyorum. Aynen, aynen. sonra dönüyoruz falan. Şey, şeyde de öyle şey geçen ben de şeye gittim işte Geç, geçen çık çık dolaşmaya akşam e, Göster Park'ın orada böyle yine aynı senin gibi dört tane var tamam mı? 4 Hı -hı. Kare oluşturmuş. Aa dedim orada dur var sürekli. Ne? Ya, hadi gidelim de belki, belki bir pokemon falan yakalarım. Oraya bir gittim abi. Binlerce sandalyeleri çekmiş. <gülüyor> tamam portatif sandalyeler kurumuşlar çocuk alan, alanın içine. Anası içeceklerini falan da almışlar, karanlıkta böyle oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, Pokemon yakalıyorlar. Sürekli duru var, dört tane bir bir yerde durdumuz zaten dördünden alıyorsun evet. hakikaten. Oha ben de bir geçtim köşe. <gülüyor> de atıyorsun abi. Bir saat nereye? Sadece sürekli yakala yakala yakala yakala, şarjım biterken adamıdım. En son bir tane işte şey geldi, goblat mı ne geldi? Goblatı yakalayacağım diye 20 tane top harcadım. yakalayamadım pezevengi. Kaçtı sonra şarjım bitti zaten. Şey zaten bak o Cevair'e gittiğim gün, yani ben işte diyorum ya normalde çok Bence kasmıyorum Pokemon diye. Bence Pokestop'lara da şarj şeyi koymuyorlar kinesi. He, olabildi. Bak, seyyar şarj aleti... O zaten ayrı bir iş evet. evet. Yani seyyar şarj <gülüyor> aletiyle geldim mi şarj şarj şarj diye böyle. Ha. Şey işte, o gün yani diyorum ya normalde çok fazla işte kasmıyorum falan filan diye, illaki dışarı çıkacağım zaman açıyorum. Hani Pokemon'ların da peşinden koşmıyorum. Aynen aynen. Fakat... Ee, i̇şte o gün e, bir arkadaşla buluştuk, oturduk orada. Yani O günün sabahında işte bir pokestop'un yanından geçerken inventörün çantan dolu dedi. Madem oynamıyorum zaten çok fazla, hani çanta boşalsın diye işte potionların yarısını, topların yarısını çöpe attım. Oha! Tamam 250 tane ömne poketop'um vardı. Evet. Attım onları, ondan sonra doldu yani 200'e falan tekrar geldi. Evet. O gün eve geldiğimde poket toplarım bitmişti. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yanımdaki arkadaşa falan da verdim. Bak böyle oynasın falan filan diye. Hani o da deneme yanılmayı yaparken bir sürü top harcadı. Ama yani nereden baksan sırf oradan o gün yaklaşık 10 tane falan yeni pokemon yakaladı. Çok Vallahi, acayip ya. Ayrıca ayıp bence de. Ama yani bu... Zaten çok yakın bir zamanda açıkladılar e, yeni içerik geliyor diye. Çünkü millet ufak ufak. Hani, harbi kasanlar. Pokedex'lerini doldurmaya başladı. Ya kasamlara zaten gıcık oluyorum. Yani, yani millet bilmiyorum. işin gücünü bırakmış. İçeriğini bitiriyor. Ona sonra bırakın rahat rahat içeriğini oynayalım ya. Bir günde bütün pokemon'la toplayacağım diye geziyor. Hasta ruhlu herifler. Herifin zaten işi bırakmış ya. Oğlum, böyle izleyici. adamlar için ekstra para kesmeleri lazım biliyor musun? yok çünkü böyle adamlar olunca zaten doğal reklam oluyor. Ondan sonra da iyi Hayır rek... doğal reklamından değil yani böyle bir günde içerik bitiren tipler var ya böyle. ha O bir günde içerik bitiren tiplere ekstra para cezası kesecek. Niye canım? On içeriği bitiriyorsun ben senin peşinden koşuyorum sonra. Ondan sonra bir de çıkıp konuşuyorlar lak lak ediyorlar. İşte içerikte çok az. Hiç end game yok. Yararak bitirdim bir günde 24 saat kim oynuyor senin gibi? Herkesin işi var gücü var. Adam geliyor evde bir saat oynuyor. Adamın o içerik ona bir buçuk iki aylık içerik o. Sen bir günde bitiriyorsun. Ondan aslında hiç bir şey yok, içerik yok. End game çok kötü. End game yok. Ulan nasıl end game yok? Göt. Allah bilmiyorum. Yani sin alıyor mu tiplere? Sus takımı ya. <gülüyor> o öğrencinin bir de bir yerden sonra işi var oğlum. Öğrenci bile değil işte işi. Bak Pokemon oynamak için işi bırakan tipler var oğlum. Ya sik. <gülüyor> Tuzu kuru yani pis herifler. Yani benim işte bu şeylere işte kıl oluyorum i̇şte video video ha Çünkü işi o ya herifin. Twitch'tekiler değil mi? Yani ben Twitch çok takip etmiyorum da YouTube'daki, YouTube'da bir herif takip ediyorum işte Pokemon'la ilgili. Bu Ali Aime, bir İngiliz bir herif. Yani herif YouTube'dan video yapmakla R8'ine binmiş şey Pokemon'a avlamaya <gülüyor> gidiyor. Şimdi bu herifi sokakta görsen döversin. <gülüyor> o ben işi gücü böyle oyunlarla, ıvırlarla, zıvırlarla ilgili video çekiyor. çek. Ondan sonra da işte koluna kız arkadaşın takmıştı Özde asistanı. Oy iyi Ondan sonra R8'in biniyor, biliyor Audi r 8ine Aa O Pokemon yakalayacağız. O işte bu çıktı falan filan. Pastır. Çakıcan ağzından. <gülüyor> ben Twitch'te gördüm. Herifin teki evde açmış. Ya bu şeyi nasıl açıyorsun? biz yerde? Ee, Pokemon Go'yu. Ya. Yani, e Onu nasıl yapıyorlar? Bilgisayar ekranında açıyor. Böyle bilgisayar ekranından temizliyor. Ya yani, bilgisayar ekranında açması için şey var, hani APK exporter'lar var. Ha. Onlar, çünkü onun gibi öyle tırt tırt şeyler... tır tır diye hemen indiriyor mesela. Yani herif mesela zibil gibi Pokemon yakalamış tamam mı? Ondan sonra, sonra Twitch açmış, onları transfer ediyor. İşi bu, bir de muhabbet ediyor. Transfer ediyor, poker ediyor. Hmm. Ama bunu bilgisayar yapıyor çünkü yani akıyor ekran. Öyle telefonda o kadar hızlı hani parmağınla kaydırma kaydırma yapacaksın. Öyle bir şey yok, yani bildiğin scroll down yap yani aldın mı şöyle e, olabilir ondan sonra futboluna basıyor, transfere futboluna basıyor, transfer diye falan. bilgi <gülüyor> bunun şey yapıyor? 1500 kim kaç kişi izliyordu? Vallahi yani bir her şey iyiydi, hoş. Kız vardı bir tane. İrland, İskoçya'lı mı? İrlandalı mı ne? Hı -hı. Ama şey bu. Polonyalı galiba, tamam mı? Almış yanında kardeşim, mi, şimdi bir şey almış. Ondan sonra böyle yürüyorlar. Yürürken Pokemon yakalıyorlar. Aynı zamanda canlı yayın yapıyor. Ee, i̇şte artık nasıl yapıyorsa bir tane taraf yani canlı yayın yaptığı şeyden galiba şeyle Selfistik onu tutuyor galiba, diğer, diğer elinde de telefonda da Pokemon'a avlıyor mu ne yapıyor ama o yanında da gitmiş Pokemon'ın şeyini koymuş videonun. Nasıl e, bir sistemle yapmışlar Canlı yayın diyorsun. Canlı yayın abi yürüyor kız yolda tamam mı yürürken önden çekim yapıyor. Ondan sonra ama bir yandan da şeyde de köşede de o Pokemon yani yürüyorsun ya ekran şey var. Aha. Açık o nereye yürüdüğünü ne çıktığını gösteriyor ha, karşına. Pokemon çıkınca da hemen mesela yakalıyor Pokemon'u falan. O, duruyor orada bir köşede. Pokemon'u yakal sor dal çek Pokemon var. <gülüyor> Nasıl yapıyorlar anlamadım onu, ki. Onu anlayamadım ben de. Ama şey ekran kaydeden programlarla yapıyorlar. Hani benim izlediğim şeyler editli programlar Sentinel değil. Sanki bu canlıydı bayağı böyle yürürken. O, muhabbet ediyor o, hem aslında Pokemon yakalıyor. Vallahi ilginç çözemedim. Valla şu anda benim oynadığım iki oyundan bir tanesi. Yani bir Overwatch <gülüyor> oynuyorum bir Pokemon Go oynuyorum. Overwatch'ı da bayağıdır bu kadar sağlam günde en az yoktu. yoktu. En az yani işteyken kendi oyunumu gündeyim bir saat. Ama onun işim... de Pokemon Go, şey Pokemon Go diyeyim Overwatch. Overwatch... Abi Overwatch işte güzel gidiyor. Ben yani güzel gidiyor. Yani şey son geçen hafta mesela benim moralim çok bozuldu doğru. Niye? Yani o hem kompetitif play hem bilmem ne ıvır zıvır şey çok en azından PC'de ortam biraz toksikti. Evet. Şey i̇şte, lafa atan herifler çıktı, işte, küfreden herifler. Ondan sonra işte ıvır yani cak cak cak konuşan işte ergenler, bilmem neler. Tabii sen konsolda oynuyorsun. Senin karşında tipler. Konsolda bir şey yok be. Yani basıyorsun YouTube. Bak. Sonuçta chat yok zaten. Evet. Anca hello falan yapan o şeyler var ha. yani. Onun dışında başka bir şey yok. Yani şöyle bir şey oluyor mesela. Adam seçeceksin tamam maça girmeden. Competitive mod işte herkes en iyi oynadığı karakteri seçmek diyor doğal olarak. Ki hani evet. ama aynı zamanda takım oyunu ya. Şimdi evet. hani karakterlerin iyi bir kompozisyon oluşturması gerekiyor ki evet. maç kazanır. İşte oradan ukala biri çıkıyor tamam kendi karakterini daha seçmemiş. Ha. Ya biriniz de Reinhardt de diyor ha. tamam mı? Tabii ki. Ve bekliyor. Kimse de takmıyor ya bu herifin. En sona o ok kalıyor, sikiyim diyor. O da başka bir şey seçiyor. Hı hı. Hiçbiriniz de Ryanard'ı seçmediniz diye ondan sonra zır, zır ağlamaya başlıyor. Hı hı. Kendisi de gidiyor, genci seçiyor. Hı hı. Aha, sen seç o zaman. Ha işte. ya Ben öyle olduğu zaman ben öyle yapıyorum mesela. Kimseye yani söylenmiyorum madem, yani. yani. Madem hani orada bir Reinhardt'ın gerekli olduğunu düşünüyorsan evet, sen. Reinhardt seç o zaman. Sen git kendini seç değil mi? Yani niye şey yapıyorsun ki? Ayrıca sürekli bütün, değişebilir yani. Evet, bütün maç boyunca sürekli söyleniyor. Tabii buna gıcık olan tipler de buna saldırmaya başlıyor. Olay evet. gerizekalı falan filan. İşte atışmaktan maç olmuyor. Ha, Kompetitif zaten. Evet. Konuşmaktan maçı oynayamıyorsun. Ondan sonra yenilince de işte sizin yüzünden aferin bravo ben siktirip gidiyorum diyor maçın ortasında gidiyor falan filan böyle tipler vardı. Onlar biraz azaldı zaten kompetitifin birkaç şeyini düzelttiler Düzeltti. yani çok uzun oluyordu işte hani bir işte şey e, payload haritalarında özellikle önce sen oynuyorsun atak oynuyorsun Aha. önce sen defans oynuyorsun ondan sonra da bir sonraki ikinci tur'a başlıyor evet. falan filan hani uzadığı zaman beş tura kadar gidiyor. gidiyor. Onu falan düzelttiler. İşte e, maç sürelerini kısalttılar. E, millet birazcık daha az e, şey yapmaya, saldırganlaşmaya başladı. Hani alıştı çünkü ha, alıştı. ortam. Mesela ben sırf bu yüzden oyuna girer girmez şey yapıyorum işte. Hani herkese e, good luck have fun diyorum ki ha. millet böyle bir en azından hani agresifleşeceğine Bilmiyorum. şey oluyor. Evet yumuşak ortam olsun diye. <gülüyor> good luck have fun. Bir de ondan sonra hello çekiyorum herkese. Hello. Bir de hani şey olunca ben genellikle support oynadığım için bana pek laf atan olmuyor yani. çünkü support her her türlü lazım yani şimdi bu hepizahil yani eğlenceli olmaya başladı yeniden bir de şeyi falan düzelttiler puanlamayı kompetitifte çıldırıyordum ben ne vardı ya bozuktu sistem işte atıyorum bir maç kazanıyorsun tamam mı işte atıyorum bir level'ın yüzü 25'i doluyor ama bir maç kaybediyorsun çat bir level düşüyor ondan sonra işte ee, şey maçın ortasında çıkmıyorsun aslında işte her şeyi bırak yapıp çıkıyorsun ama seni oyundan terk etmiş sayıp işte kesiyor falan öyle çatır çutur çatır çutur işte 40'lara kadar düştün onu toparlamayı. Valla şey olarak e, ben de işte arada oynuyorum yani çok böyle kompüt oynayamadım vaktim olmadı bu arada şey e, düzeltmeler yapmaları güzel oldu özellikle bu tek karakter seçilebiliyor artık kompüste evet, evet. evet. O iyi bir şey yani herkes aynı boxu seviyor, çok oluyor. Ee, Özellikle normal quick play'da oynarken işte gidiyor cüceyi seçiyor, mesela defend yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani a, çok sıkılıyorsun onu oynarken. O, o tarz şeyleri önüne geçmiş oldular kompetitifde. Bir de şey divayı düzelttiler. Evet, ben düzeldikten sonra divayı. Ben de daha oynamadım ama bizim arkadaş oynamış. A, Reinhardt gibi yani işte hmm. hani Kalkan, kalkan. şeyi açtı Kalkan falan muhabbeti tekrar doluyor falan gibi evet. böyle bir şey yapıyor. O iyi olmuş çünkü. O olmadan hakikaten Diva 5 yani bar etmez bir karakter bir zaten oluyor. o kalkanı açtıktan sonra çok yavaştı. Evet evet. Onu da düzelttiler. Ha, bir de o yani kalkan da yani açıyorsun, ve... ee, şey de çok yavaş Yani Tekrar hmm. kullanabildiği de çok yavaş olan. Ha ultileri düzelttiler bazı karakterleri Evet işte. bazı karakter ultileri de toparlama yaptılar. self falan da saymaya ultiler, Lucio için iyi oldu yani bu. Ha evet doğru. Onun dışında Lucio'ya böyle bir buff yapmışlar. E, hareket anlamında artık daha iyi skate yapabiliyormuş. Yani ben çok böyle duvar tırmanan bir Lucio pek görüyorum. İşte bu yani mesela böyle nasıl diyeyim duvarda mesela gidiyorsun önünde bir ara boşluk var diyelim. Aha. Onu da zıplayıp geçebiliyor musun artık? Yani biraz daha hani ee, duvardan aha. inme şeklinde veya işte kaçtığın zaman hakikaten kaçabilsin gibisinden. Ee, böyle yani biraz daha... Şu, evet evet öyle şeyler vardı çünkü ben çok en, en çok Lucio oynuyorum. Şey oluyordu mesela yani tam olarak o yani duvarı e, nasıl belirliyorlar bilmiyorum ama hani hı hı. atıyorum bir şey varsa şeylerde oluyor. Biraz çıkıntılı olan yerlerde hı hı. hani bu hani o duvarın o yüzeyi bitiyor da başka bir yüzey başlıyorsa senin kayman duruyor. He işte tamam durmuyormuş abi. Dolayısıyla bazen işte mesela Hanamura'da şey o Chan'ın olduğu yerden evet. diğer yere geçerken aslında e, bazı karakterlerin uçup şey yapabildiği bir tane boşluk evet, yer evet, var ya. Evet. Orayı da mesela ben Lucio ile geçiyorum geçmesine ama bazen yanlış tıkladığın zaman <gülüyor> oradan düşüp ölüyorum. Yani o birazcık daha rahat olmuştur. Olabilir. Yani Lucio da öyle bir şey yapmışlar. İşte ee, dediğim gibi Diva'yı toparladılar. Hı hı. Sonra onun dışında şey Ana geldi. Evet Ana geldi. Ana Ana. Ana best. <gülüyor> ana geldi. Ana karakterini daha oynamadım ben. Ya ben çok zaten sniper insan değil. Sniper oynamam. Evet. Ee, ama ana'nın sniper olmasının aslında neredeyse hiçbir önemi yok. Evet o böyle tam şey gibi Black Widow gibi sniper değil. Yani çünkü okay, şey e, istesem zoom yapmanın çok etkisi yok o karakterde. E, hem çok fazla zoom yapmıyorsun bir kere. Hı -hı. İki e, zoom yapman senin e, hani ne demeci ne ne şeyine etki ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla zoom yapmadan vuruş yaptın genellikle orta mesafeyi vurabiliyorsun. Evet yine vurabiliyorsun ve daha görüş açın daha geniş olduğu için evet, daha evet. fazla şey yapabiliyorsun. Öyle öyle çok kötü. Zoom zoom <gülüyor> yapan çok görmedim. Ben de oynarken zoom kullanmıyorum yani. Abi slip çok kötü ya. Ya slip kötü de karambolde zaten slipin çok anlamı kalmıyor. Çünkü... Ama öyle deme. Mesela ne olabilir biliyor musun? Ana oynayanlar genelde oraya buraya şey yapıyorlar tamam yatıyorlar. Mesela sen şimdi böyle Alan almaya giriyorsun ya hı hı. karambole giriyor yani karambole giriyor aa herkes birbirine giriyor falan o sırada arkadan çıt slip atıyor tamam mı sana mesela tamam sen böyle ne bileyim Reinhard'sın diyelim Ondan sonra kaldırmışsın, süper çakacağım, ne hmm. yapacağım. Zaten silip yiyorsun, yapışıyorsun yere. Kalkamıyorsun da zaten sen o karaboyda iki üç kişi başka karşı takımda adam varsa silip yedim mi zaten kalkma ihtimali yok. Çünkü slip'i gören adam hemen sana sıkıyor. Ayrıca ana da işte senin dediğin gibi zaten şey yakın uzak orta mesafede sıkabildiği için hani zoom yapmadan hmm. falan filan. Sen sleep olduğumu böyle tık tık o uzaktan da sıkıyor öldürüyor seni. işte e, hani... Ve sleepte bayağı yatıyorsun hakikaten yani. Ama şey damage zaman kalkıyorsun ya. Ya anladım ama, ama vurdu mu öldürebiliyor. Veya mesela çok şey can kalmışsın diyelim yani öyle bir girdin içeri mesela. Gıdım canım var ama herifi öldürsen öldüreceksin yani. Yırtabileceğin pozisyondayken bir anda yere yapışıyor Asıl şey çok feci oluyor ya. Genji'ye veya e, şeye, Reaper'a nano booster'ı çaktığın zaman ha. Yani benim bir kere başıma geldi o. Yani o maçı kazandık gerçi ama şey ultisi dolmuş Reaper'a nano burst çaktı ana. Herif tek başına tilkim yaptı. Yani o biraz aşırı overpowered ama ana tek başına bir... Ama o, o kadar hızlı dolmuyor sanki. Yok, ana'nın tek başına yapabileceği çok fazla şey yok. Yani anayı çok taktiksel oynama oynayacaksan da. Şey de zor çünkü uzaktan heal atmak kolay bir şey değil atışı. Ya o o çok şey değil o çok sıkıntı değil ama şey oluyor mesela ben support olarak en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi koordino olmadığın zaman özellikle Lucio'da veya işte Mercy'de hani mesela orada area of ya o ultileri hem Lucio'nun hem Mercy'nin evet millet sağa sola kaçmış tamam mı biri dağın tepesinde biri işte yer altında falan şimdi ulti çakacaksın iki kişi için ulti çakacaksın ha. hiçbir anlamı yok. Tabii tabi cam o çok yansıkıyor. Yani group up diyorsun millet gelmiyor. Ondan sonra hani son push yapacaksın. Milletin toparlanması lazım ama adam işte ben genciyim <gülüyor> lan falan deyip böyle hoplaya zıplaya gidiyor. Farah zaten nerede olduğu belli değil. Ha. Uzayda. Yok evet. Hani kendi yapması gerekenleri veya hani o, o anda yapılması gerekeni kavrayamamış oyuncular da oluyor. Onlarla oynamak hakikaten... Ha, yani mesela... mesela son dakika overtime olmuş. Şey herif de... hala Black Widow'la uzaktan ateş ediyor. Ulan içeri gireceksin yani. Overtime <gülüyor> olmuş mal. Uzaktan Aynen. neyi vuruyorsun yani? Zaten vuramıyorsun. Mesela Black Widow kullananlara gıcık oluyor. Mesela olmadık haritada bir Black Widow oluyor. Yani hiç iş yapamayacağın haritada Black Widow'la. Ev gitmiş Black Widow almış. Manyak mısın lan? Black Widow alıyor mu haritada? Defend yapıyorsun. Gidiyor Black Widow alıyor. Sanki uzaktan adam vuracak da bir şey olacak. Ama... İyi oynayan yine her haritada iyi oynuyor mesela Abi benim çok da... sık oynadığım bir herif var. O herif hakikaten yani atakta bile video oynasa Çat çat çat çat vuruyor yani. Tamam işte herkes o değil ama. İşte yani herkes o değil evet. Adam saçma karakter alıyor mesela. Ulan diyor bunu niye alıyor? Hayır bir de işte sen de en azından hayvan herif o karakteri niye aldığını yazabiliyorsun mesela. Hayır yazıyorsun ben onu da orada herkesin morali bozuyor. Yardıması evet daha iyi yani. Evet yani. ama en azından içini dökebiliyorsun işte. Burada hani şey kalmış. Ee, koşup alman lazım ne bileyim son dakikaya kalmış artık iş işte mesela. Hı. Push yapacaksın, bilmem ne yapacaksın geriye giden karakter gördüm ben ya. Yerip gidiyor herhalde karakter en, değiştirmeye yani. En, en sinir yani. olduğum şey mesela Nasıl o, bir şey Overwatch bu? oynarken. E, supportken iken Damage ve e, şey e, Kill'de altın madalya aldığım maçta. <gülüyor> Değil mi o da çok acayip oluyor ya. Oğlum, supportsun bir bakıyorsun supportsun, her şey he. sana kalmış. Kimse yok ortalıkta. Ölmüş gerizekalılar falan. Böyle bir, öldüğü zaman böyle support kalıyorsun ya ortada bir de. Ulan ne bok yiyeceksin. Koruyacak Aynen. kimse yok. Kaçman lazım. Kaçamıyorsun sıkışıyorsun falan. Ya Benim başıma çok geliyor ya o. Yani şey olayını seviyorum. Şimdi ben biraz e, ofensif oynuyorum tamam mı? Yani ben saldırganım biraz. O yüzden hani damage'im kill sayım da fena olmuyor genellikle. Ama e, şey oluyor. Hani hakikaten orada Soldier 76 dururken, ha, bilmem dururken, genci dururken, işte Reaper dururken benim altın madalya <gülüyor> almam kill sayısında çok saçma. Bir de şey çok komik işte, payload e, haritalarında şey. Payload'u alıyorsun, gidiyorsun, belli bir noktaya geliyorsun işte e, Payload has reached, objective falan filan diyor ya Millet gaza geliyor tamam mı? nasıl o ooo saldırı saldırı evet. saldırı Payload'un başında tek kimse kalmıyor. Şimdi support olarak ben Payload'un yanına gitsem benim işlevim yok tamam yani. mı? 5 kişi oynayacak <gülüyor> Ama bir Allah'ın kolu da deyip de hani Payload'un payload evet ittirmek gerekiyor bu kendi kendine... Yok abi evet yani o ittirme olayını da bazen kimse almıyor. Mesela böyle 1 metre kalmış tamam mı? İttirmek lazım yani. Millet gidiyor o adam peşinde öldürmeye. Ona adamın peşinde öldürmeye boşver. İttir önce bir bir dokun. O checkpoint'e gelsin. Ondan sonra git herifi öldür yani. Evet. Mesela oyun dönemlerde ben hemen Reinhardt'a geçiyorum. Bakıyorum kimse ittireceği yok çünkü. En azından Reinhardt'la gidiyorum yani. Şöyle bir açıyorum kalkanı, Bir de Reinhardt böyle güzel ittiriyor ya. o sonra tık tık tık tık, tık ittiriyorum. Ölene kadar, ittirebileceğim yere kadar. Ondan sonra öldüm, öldüm önemli değil. Mal ittireyim diyorum. Kimse ettirmiyor. Allah bu aralar bağırıyorum hatta ittirseniz lan arkadaşlara falan derken o <gülüyor> mu ittirin manyak mısınız diye herif hala uzaktan sniper atıyor lan <gülüyor> yani Allah bu aralar en favori karakterim Jankrat ha Jankrat Jankrat da iyi oluyor çok hoşuma gidiyor uzaktan hani emem yalan ya onda ha saldıracak havayı atıyorsun sürekli <gülüyor> çünkü şey Jankrate ölmek kadar sinir bozucu bir şey yok evet, çünkü evet. Nereden sallıyorsun Tamam mı? Sağa sola sallıyorsun. Top oradan buradan sekiyor, evet. tamam mı? Bir bakıyorum ölmüşüm. Nasıl öldüğüm belli değil. Ondan evet. sonra işte replay'de görüyorum ki herif bir yerden sallamış. Ondan sonra hiç umrunda değil. Aynen. Bilmiyor nereye gideceğin o bombanın. Yukarı yukarı atıyor sall böyle. Sallıyor. Sall Sağa sola sallıyor. Ha. Bir şekilde benim başıma gelmiş. Headshot ha. yemişim, ölmüşüm, tamam mı? Aynen. o şey var. Ben işte benim şeyde öyle ya. Haritalara göre oynuyorum da ben. Hanzo'da öyle. Hanzo'na mı şeyi var işte açıyor kiminlerden oluyor. hayır, hayır. Hanzo da mesela şey, ha, şey, şey, şey projekta yok, şey. yok projekta giden silahların Hanzo'nun ondan sonra Genci'nin şeyleri onların hitboxları birazcık daha büyük. Yani aslında tam hedefi Atmasa bile, normalde ok sağına Anladım. saplansa bile headshot'tan headshot sayılıyor. Dolayısıyla hani bazen böyle dar alanlarda önünde başka karakterler oluyor, nereye attığını bilmiyorsun. Sallıyor Hanzo, ha, oradan tık tık sallıyor sürekli ve headshot deyip ölüyorsun. Adam yani beni görerek de ateş etmiyor yani sallıyor. Ona bakasın dar alanda simetreyle de çok sağlam bir şey. Yani dar alanda o şeyi dolduruyorum yuvarlığa bir gönderiyorum topları, ha. sürekli top gönderiyorum tamam mı? İlla bir tanesi birine giriyor yani. <gülüyor> Şeyi çok eğlenceli sen söyle. Temple of Anubis'te Torbjorn oyuna inanılmaz yani. keyifli. Oğlum o zamanlar gelmiyor bana O Yukarıya Anlamış. kuruyorsun Turet'i. Mesela eğer iyi bir e, destek şeyin varsa çıkacak arkadaş. Mesela ben savunmada orada kapının diğer tarafında böyle bir yükselti evet, var ya. Evet. Onun ortasında kuruyorsun bir kere. Reinhardt varsa ne ala yoksa bile. Evet. Ondan sonra şey. Saldıran taraf da hani girer girmez soldan girdiği zaman Giriyor. işte Hı -hı. o merdivenlerden çıkıp geliyor ya. Hani o bir tanesini yıktığı zaman Tourette'in ben köprünün üstüne tekrar kuruyorum. Köprünün yıkıldığı zaman içerikteki odaya kuruyorum. öyle tık tık tık tık baya eğlenceli oraya oluyor. Oraya 3 tane kuru... kapıdan giremiyorsun. Yani en iyisi aslında işte o şey arkadan dolanılacak tamam, yere... Tamam da o dolanman, lazım işte. Şey oraya bir tane e, şey, road roda alt tarafı simetra, üstte Reinhardt'la şey. Torbjörn. Bir tane de Mercy oldum. oldum Aslında mesela. şey de çok iyi oluyormuş. Onu fark ettim. Helo, Reinhard, e, yan sen de onun yanına solcura olarak çıkıyorsun abi. Yağmıyor mı Solcura şey atıyor ya heel atıyor ee. ya. Solcura üstte arkadan tır tır tır, tır tarıyorsun evet. gelene. Evet. Sonra sonra basıyorsun heel'de. Hem Reinhardt heel oluyor hem sen heel oluyorsun. Sonra tekrar tır tır, tır tarıyorsun. Sonra bir de zaten şey bitti doluyor. Süper'in oluyor. I got you master <gülüyor> satıyorsun <gülüyor> Gelene de tarıyorsun beni. Taraya taraya gidiyorsun. Hayır. Benim en beceremediğim ve yani çok saçma bir şekilde en beceremediğim ulti. Değil mi? Evet o çünkü kolay bir ulti değil. Hayır, böyle yani karşımdaki soldier ultisini attığı zaman neredeyse %90 ölüyorum tamam mı? Kaçamıyorum da. He. Çünkü support oynadığım için zaten genel sağlığım da düşük oluyor. Ama ben soldier oynayıp ulti kullandığım zaman en fazla bir kişi öldürebiliyorum. Abi işte doğru yerde yani kullanma işine de bağlı ya. Yani bilmiyorum yani diye kaçıyor. Yani onda çünkü tam nişan almıyorsun da ee, sonuçta şarjör değiştirme bilmem ne gibi evet, ıvır evet. şeyler var ve sana da damage yani Karşıdaki sana sıkıyor yani o surat. Hani o yüzden o tarz şeyler da kolay ölüyorsun bilmem ne oluyor falan filan Evet benim genellikle tam böyle şarjörümde 3 mermi kalmışken basıyorum ultuya evet, O bal yüzden bal gibi, işte gibi hani yarı saat insan, insan şarjör değiştirmekte Yani ulti basınca sanki şarjör bitmiyor gibi zannediyor. Evet Neyse işte ana çıktı güzel oldu Ananın Yeni çizgi karakter. romanlarını okudun mu? Çizgi romanlarını okumadım da şey işte videosunu seyrettim. Şeyi çok beğendim ya. Ee, paranın annesi. Farah'ın annesi. Ee, şey yapıyorlar ya bu ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Hareketli çizgi roman. Ha ha evet. Onu yapmışlar Hı. tamam mı? Ananın evet, çizgi, işte, romanı zaten çizgi romanı için. Zaten çizgi roman derken bir tane video vardı o da onun gibi. hareketizinden video yapmış. İşte o hareketli çizgi roman olayını bayağı iyi Başarmışlar. Ha. Çünkü ses efektleri falan da var. Falan gibi. Gaza da geliyor. Neyse o zaman Hayır, ufakta. Animasyon yapsınlar ya. Ya bence de. Blizzard... Bol, bol anneme yapsınlar. Bir şey Blizzard yapsınlar. gitsin. franchiseları için animasyon seri yapsın. Mesela Overwatch'un izlenir abi kesinlikle. Aynen. Bilmi de izlenir. Ben Starcraft'ın böyle şey. Uber, realist, uzun metraj Çünkü mesela ben sırf o şeyin gazını almıştım. Sinematiği aldım değil mi? Evet. Sinematiğinin gazını aldım diyebilirim. Her zaman bir sinematik <gülüyor> Zaten Aynen. o gazı veren sinematik. Yani son x -Men. Öyle. İşte ona kalmamak. <gülüyor> <gülüyor> o sinematikten RTS'e geçince. Ha. Ama ben zaten işte profesyonel maçları izlediğim için StarCraft zaten izliyordum. İşte bu sezon daha çok fazla takip edin ama geçen son Liberty'nin son final maçları. O maçları takip edince bir gaza geliyorsun. Bir de Hı. aslında şey oluyorsun birazcık daha oyunu iyi bilsem o Maçları derken daha çok keyif alacaksın. E yani. Dolayısıyla acaba alsam Aha. şey hani orada benim amacım zaten şey pvp falan sadece Tabii. işte hükâhı bilmek hem işte karakterleri yani yönetleri daha iyi falan ki maçlarda daha iyi daha keyif alayım. Abi şey Overwatch'taki maçları Ya Overwatch'taki maçlar ya yani bildiğin click FPS maçları gibi değil ya çünkü FPS maçlarında çok fazla e, meli Atak'a girme durumu olmuyor ona. Hı hı. Dolayısıyla en karambol anlarda bile düşman rakiple senin tarafı arasında belli bir mesafe oluyordu. Ya yani ateş edeceksin, evet, saklanacaksın, vur, evet. sıvur. Ama Overwatch'ta direkt karambol çünkü mesela Reinhardt'ın asıl şeyi meli, tamam yani Dibine girecek herifin. Zaten hayvan gibi adam. Ondan sonra ne bileyim işte e, çok da fazla e, animasyon ve görsel efekt var. Dolayısıyla ben maçlarda e, hani şey o karambol anlarında lan kim ne yapıyor lan o eri hmm. o eri mi vurdu bu herif mi vurdu hani onları anlamakta biraz güçlük çekiyorum e, orada birazcık daha şey olması lazım diye düşünüyorum hani normalde <gülüyor> çok e, hani istiyorsan çok farklı görüş açılarından bir sürü e, şey alıp görüntü alıp bunları durumuna göre değiştirebilirsin ama e-spor olayı çok fazla o yöne evrilmediği için Genellikle yani. ya işte e, bir tane en karışık herhalde işte FPS işleri bir tane işte şey kuş bakışı harita Aha. görüntüsü olur kim nerede sağ sol evet. dağılımları falan görürsün. Ondan sonra da şey bir tane belki şey olur e, serbest açı kamera haritanın içerisinde böyle evet, evet. serbest hareket edebilen bir kamera. Ondan sonra da şey, e, oyuncu şey, gözünden. Tamam o Overwatch'ın işte YouTube'da vardı bir e, maçları. Onu söylerken orada böyle serbest kamera evet, sanki tarzı şeyler vardı böyle. Şu an çoğunlukla serbest kamerayla e, oyuncu gözü arasında gidip geliyorlar. Fakat o Anlık geçişleri çok tutturamıyorsun. Çünkü 5 tane ayrı adam var. Evet. Tamam mı? Bu adamlar evet planlı programla hareket ediyor. Hani aksiyonun tam olarak nerede olacağını kestiremiyorsun. Hı hı. İşte o yüzden Sizin... hani şey e, olan maçlar belki biraz daha iyidir. Yer tutma olan maçlar. Ya yani, o yüzden belki bence e, Blizzard'ın bunun için yapması gereken modu bir... modu getirecek ya da belki. Yok. E, gözlem modunda 3 gör... görüntüyü aynı anda görebileceğim bir He. mod yapması lazım ki hani e, yani bu Overwatch'ın bence iyi bir şekilde e, yayının yapımının hakikaten bir spor yönetmeninin olması, spor e, yayın yönetmeni çünkü şeydir ya mesela bir basketbol maçında e, atıyorum 8 tane kamera vardır evet. tamam mı? Ondan sonra bu 8 tane kameranın işte 2 tanesi pota altındadır, 2 tanesi pota üstündedir ondan sonra o işte kameralar vardır. O kameraların aktif Heh. olacağını söyleyecek bir Aynen. adam lazım evet. Yani o adamın oyunundan gerçekten iyi anlayıp bak şimdi bu herif işte hani maç'a gidiyor deyip bu herifin şeyini, yani kamera 2'ye geç, 3'e geç, 4'e geç diyebilecek bir yönetmenin olması ki Overwatch'ı izlemek keyifli olsun. Aynen. Ama ben yine de izlediğim kadarıyla zevk aldım. Yani e, hani bir de şey takip yani izlemesi sonra yine de daha kolay tabii. E, şey yapması e, hani kendi içerisinde Karakterlerin her birinin kendi özelliklerinin e, şeyi olması, ne derdi, işareti olması, bilmem ne. Yani hani I got size dediği zaman zaten sen evet. anlıyorsun ne bok olduğunu. Evet. Hani speaker'in bir de işte I got you in size açtı veya işte süper açtı mesele gerek kalmıyor mesela. Hani o tarz şeyler, e, de böyle şimdi ne bileyim League of Legends'a sederken süper açtı diyor. Çünkü öyle bir Q yok aslında. Evet. Ondan sonra hani süper açtı bir efekt görüyorsun ama. Ee, hani onun bir ismi veya bir, bir sesli bir şey olmadığı için Aynı işte pentakil, bilmem ne var yani. Ee, burada harbuki bütün o şeyler Anlatsız bir şekilde zaten Üstüne narrate eden herife de destek oluyor. Evet. Yani, hani o orada sonuçta bilmem neyi açtı demesine gerek kalmıyor. İşte, i̇şte şunu şuradan yaptı, bunu burada yaptı diye anlatabiliyor mesela. Üstüne yorum yapabiliyorlar o sırada. Yani yorum yapacak yer sağlıyor konuşan adama e, oyun. Hani çünkü tam birbirinin girdikleri anında bütün ayrıntıyı zaten anlatamıyor. Bir de özellikler belli. İki tane işte herkesin özelliği var falan filan. O yüzden bilmiyorum ben hani kompetitif maç olarak setmek set anlamında daha keyif aldım. Yani maçları ben mesela çok keyif almamanın sebeplerinden bir tanesi. Bir o karambol karışıklık Aha. ıvır zıvır. İki şey hani e, yani sonuçta bir profesyonel e-spor maçında amacın kazanmak olduğu için... Herkes takımını şey ulti kombinasyonlarına göre kuruyor tamam mı? Evet, evet. Dolayısıyla herkesin ultisi charge olana kadar hani biraz sıkayım, biraz kaçayım, biraz sıkayım, biraz kaçayım. Orada bir donukluk oluyor evet. oyunda, soğukluk oluyor. Ondan sonra senin ultin de oldu, senin de ultin oldu. Tamam hadi ultileri çakalım. Şimdi 5 tane ultiyi aynı anda çakınca da ulan ne oluyor lan amına koyayım falan diyorsun. <gülüyor> Ondan sonra bir tarafiya ölüyor, <gülüyor> bir taraf kalıyor. Ondan sonra da işte şey, hani Ulti odaklı olması benim biraz rahatsız ediyor, Ma evet. profesyonel maçları. Profesyonel maçlarda belki olması işte daha azaltıp... yani Çünkü hani yani ellerindeki şey potansiyeli, strateji potansiyeli aslında birazcık daha yüksek e, Overwatch'ın evet. diğer evet. oyunlara göre. Adam görüyor karşısında, atıyorum işte Pharah var, işte Mercy var, e, McCrease'i var, e, şey olarak da... Bir kere karakter değiştiriyoruz. Evet, şimdi karşına işte böyle bir kompozisyonla çıktı, adam bunu görüyor. Bir, işte pozisyon görüyor. Atıyorum işte payload push ediyorsa işte ikinci noktasında ha bu, burada bu heriflerin bu kompozisyonda yapmak istediği şey şu olabilir diyor. Sen de kendi takımına diyorsun ki biz de şu şekilde değiştirelim evet, takım evet. şeyimizi. Hani onu görmek daha keyifli olabilir ama yine ultilere bağlı olduğu için yani o biraz can sıkıyor bende. Bir de işte şeyi çok göremiyoruz bu karambolde. Asıl oyunu oynarken hissettiğin şey var ya mesela eee Mesela senin başına da mutlaka gelmiştir. Benim başıma çok geliyor mesela. Senin takımın işte e, bir yere ele geçirecek. Karşıdan adamlar gelmiş. E, ve bir şekilde sen tek kalmışsın. Evet. Ve sen de koşa koşa e, şey ye girsin diye... ...overtime'a girsin diye şey yapmışsın... ...götünü yırtıp böyle evet. o seke seke seke seke... ...overtime şeyini uzatmışsın... Evet. ...ve tam sen öldüğünde... ...sonunda işte takım arkadaşların yetişiyor. Evet. Uzu overtime uzuyor. Evet. Ama mesela bu şeyleri yakalayamıyorsun... ...çünkü orada sen tek başına kaldığın zaman... ...işte hani belki dikkatler... ...başka tarafa kayıyor bilmem ne... ...hani asıl işte... O play of Tabii the game'ler, play of the game game yani. e şey, hani görünmeyen sahneler, hani maçı etkileyen ama aslında çok da gösterişli olmayan olur, şeyler. Olur, evet. Onları mesela o tür maçlarda çok görmüyorsun, göremiyorsun. Çünkü aksiyona kayıyor hep. Aynen. Yani evet onlarda çok yapacak bir şey yok yani. tane koyacağım, bir tane de genel o 5 ekrandan çekin. Ayrıca tutma maçları ekrana yapsınlar. Yani bence öyle yaparlar çünkü Mesela bazı e-spor maçlarında hani şey turnuvalarında ekranda bir tane şey sabit durur. Mesela e, kuş bakışı evet. harita. Hani sen aktüel kamerayla ya da işte serbest kamerayla ya da işte e, POV kamerayla nereye bakarsan bak. O bir tane ekranda şey. Görürsün. Hep bende. görüyorsun hangi takımın hangi oyuncusu nerede. Dolayısıyla sen en azından şeyi görüyorsun. Hani asiktir şimdi bu herif sağdan Hı -hı. dolaşıp arkadan... Ee, basacak götlerine diyorsun çünkü Overwatch'ta evet, Overwatch'ta tür şeyler çok oluyor tamam mı mesela en sinir olduğum şey bir şekilde biz işte payload push etmeye giderken tamam mı tam biz işte gaza gelmişiz ultilerimizi basmışız ben de işte ee, samberi yorum açmışım falan filan samberin etkisi bitiyor tamam mı karşımızda kimse kalmıyor ama arkadan dola, dolaşmış bir tane ripper ultisini basıyor Koyuyor. Ha. Ama işte oyunda harita yok. Oyunda harita yok. Ama mesela yani ben bunu yaşıyorum. Mesela yaşadım defalarca. Ama sen seyirci olarak o adamın hani bizim o orada ha. şey yaparken o adamın o arkadan dolaştığını görüyorsan eğer daha çok zevk alıyor. Bak şimdi nasıl koyacaksın. Yani evet. yani onun heyecanı da var çünkü. Mesela şey takip etmek falan çok kolay değil. Ee, sen söyle tracer falan. Yani en sinir olduğum karakter yani. Çünkü en dövemiyorsun da tamam yani ben işte support oynuyorum ya. Ha, evet. Ben genellikle Lucio oynuyorum veya işte şey, e, bazen Mercy oynuyorum. Eğer hani defans veya şey oynuyorsam, atak karakteri oynasam da şey, hani Junkrat'le, Torbjorn oynuyorum. Yani Junkrat'te en kötü şey trepe sokmak. Lucio'yla mesela Lucio'yla bir yerden aşağı uçuk. Evet. Ama geri geliyor. Geri geliyor. <gülüyor> Kodumu i̇şte çözüyordu. onu, onu akıl edip etmediğine bağlı yani şimdi oyuncu geri geri tabi de oyuncu akıl etmesi lazım o. Yani mesela ben bir kere onu yaptım bir tanesine, Tracer oynuyordu herif. Tutturdum bir koydum uçurdum daha mı sonra işte o dedim uçurdum onu geri gittim falan, Hiç geri gelmiş. Evet sen farkındı değilse, ay sıçayım, yine gelmiş dedim Ondan sonra öldürdü beni. Ama olsun eninde sonunda böyle bir Lucian'un hani böyle bir şey var yani tutturursan herifi bir yerden uçurup kurtulma şansı var çünkü o sırada Aa öldüm deyip basmıyorsun yani ben unutabiliyorsun geri gitme veya yani mesela kullanmış oluyor hı hı. o zaman cooldowndayken giriyorsun yani şeyi hesaplamıyorsun mesela yani iyi oynayanlar illaki hesaplıyordur da mesela ben şeyi hesaplamıyorum ulan şimdi tracer ile karşı karşıya kaldım tamam mı hı. bu herif kaç tane şey kullandı ha, zıplama evet. kullandı ondan sonra geri gidişi kullandı mı kullanmadı bunları saymıyorum mesela evet. ben. E ben de o yüzden Hani mesela işte push'u kullanacakken de hani şu anda kullanmalıyım ya da işte şimdi biraz bekleyeyim de diğer jump'ını da kullansın on zaman kullanayım vesaire. Ya bir tane video vardı ya dört tane soldier geliyor hani soldier 76 hepsine de şey açıyor. Haa. Açayım açıyor. Evet. şöyle bir koyu hepsi aşağı uçuyor ya. Oğlum nasıl bir zamanlama yani nasıl bir. Aynen e aynen. Andro. Ondan sonra o, dört hani tane geliyor en, ya. Gördüğüm en iyi oyun yani. Nasıl bir şeydir hani refleksir anladın mı? Yani dört tane yan yana geliyor böyle. Evet. Hepsi I açıyor. Bir koyuyor hepsi <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Ama işte bak. Pharah. Ondan sonra şey. Ee, sen söyle. Tracer. Ondan sonra Genji. Bir de Videomaker. Tamam Bunları mesela eskiden işte hani... A attım ben bunları deyip arkamı dönüyordum. Ha. Dönemiyorsun tamam götün korkuyor çünkü. Aynen. Onlar geri gelebiliyor bir şekilde. <gülüyor> Bu arada Jangret ölünce bomba bırakıyormuş. Evet o çok iyi. Onu oldu. yeni öğrendim ben. Ben de mesela işte şey yapıyordum. Jangret'e karşı oynarken unutuyordum hep. Öldürüyordum. Ondan sonra hadi devam edeyim ben Aynen. yoluma derken ben de öldürüyordum. Ama şeyi çok keyif veriyor bana. <gülüyor> Büyük herifler öldürürken şey spor olarak. Ha. Çünkü mesela Hızlı Tabi da canım, açıyorsun. Ray, etrafında böyle mal gibi döndüm mü? Tracer'da da çok. İşte e, <gülüyor> şey oluyor mesela. Reinhard'ı itiyorum, köşeye sıkıştırıyorum, o ok kalkanı açıyor. <gülüyor> ben de kalkanın içine girip vurmaya devam ediyorum, tamam mı? Yani mesela o tür hareketler yapabiliyor ama hoşuma gidiyor. E, şey çok iyi. Yani Mercy'de mesela meta çok değişti. İnsanlar bayağı şey zaten iyi, karşındaki insanlar iyi oynuyorsa ilk hedefleri healer'lar olduğu için evet. Mercy de, evet. Mercy'de iyi şey yapamıyorsan, kaçamıyorsan ayvıyosun, yiyorsun. Senin Mercy'nin en azından silah var. O silahlarda da bayağı demiş. Sekmiyor çünkü. Evet. Tak yani tak, eğer tak tak tak ilbilsin. İyi nişan alabiliyorsan yani direkt basılı tutarak headshotlara gömebilirsin. Lucio'da tek şey işte hani üçlü silah atıyor. Evet, evet. Sonra bekliyorsun. Çok sonra tekrar evet. silah üçlü atıyor ama harika oluyorlar. Ya. Mesela belli başlı yerlerde sonuçta adamlar belli çizgide gidiyorlar ya. Aha. Oralara doğru böyle sürekli mesela gönderiyorsun topları, tamam mı? Aha. Bir tanesine giriyor, <gülüyor> bir tanesine giriyor, illa bir ölüyor yani. Öyle kaç defa? Bir de Raynard'da da atıyorsun içinden geçiyor ya şeyin. Kalkanın içinden geçiyor hmm. Raynard'ın. O çok ölüyor mesela iki tane Reinhard geliyor bu adı. Bir koyuyorsun <gülüyor> ikisinden de geliyor veya böyle tam kapıya atıyorsun. Hanımura da mesela ben kapıya atıyorum o kapıdan girişler hmm. var ya, ilk kapı. Orada belki bir Rain Art giriyor, bir şey giriyor, birbirine bir dokunuyor veya orada bir karambol oluyor mesela, o karambolun içine gönderiyor. İşte Şeyler o, var ya. Orada Junk çok iyi oluyor. Hollywood işte. Hollywood'ta şey var, işte Anasu kapının yanında bir tane böyle bir e, oda var, odadan geçmeyeler. Ha <gülüyor> ha ha. O, o oda Killbox. Orası şey zaten. Oraya böyle sürekli içine geçen oynuyorduk, tamam mı? Sürekli gönderiyorum, herifler orada sıkmaya çalıştığı için, girmeye çalıştığı için, sürekli ölüyorlar orada falan. Orası Hayvan gibi yani. yaptım şeyde, simetreyle. Ben orada. Corbion'la harikalar yaratıyorum. Orada şey var ya yükselip al alçalan bir tane ha şey var ha. arabanın. Onun üstüne kuruyorsun. <gülüyor> ya da şey çok sinir oluyor. Eğer iyi bir ekibim varsa Symmetra ile hem o hani o geçiş yapmak, evet, çalıştığın evet. kapının çevresine bir de o odanın iki turret'leri kuruyorsun. Ee, orada Reinhardt ya da işte Roadhog gibi <gülüyor> hani yüksek HP'li bir tane tanki koyuyorsun oraya. Orada hemen arkada bina var ya <gülüyor> onun tepesinde de şey Crankratte sürekli bomba atıyorsun. Arçın oraya. Yani geç geçebiliyorsan. Ne Torbjorn ordu mu evet. Deli gibi oldu. Torbjorn. Vallahi bilmiyorum ben PC'de oynuyorum. Torbjorn. Allah ben oynamaya devam ediyorum. Eğer e, hani birlikte oynayalım PC'de diyen varsa e, mesaj atabilirler bize. E, konsolda PS4'te birlikte oynayalım. Ki yakında galiba PS4'te Xbox e, cross platform oyunu gelecekmiş. E, Overwatch'a öyle diyorlar. Yani konsolla PC arasında olmaz da, konsollar arası yani ne fark edecek ki sen... Xbox'in... Hayır yani aynı havuza düşeceksin. He ha, aynı havuza. Yani. Bence evet. gerek yok. Şimdi 4'te ben arada oynuyorum. Valla saygınla oynamak isteyen varsa PlayStation 4'te <gülüyor> saygına mesaj atabilirsiniz. Hiç dağıtamazlar. He? Ha? <gülüyor> Hayır atamazlar. Niye? Niye? Kendimi oynatmam der. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şeyim Ne bileyim Twitter'ında sana diyemezsinler sen de şey yaparsın. Ya öyle zaten sürekli oynayamıyorum ki manyak. Akşamları açıyorum işte rahatlıyorum. Senin gibi oynamıyorum ben. Ben de çok deli gibi oynamıyorum. Aynen Kaçıncı level'ım? 117. Ben de 30. Ama yani benim level'ım çok yüksek sayılmaz. Ay tamam ama yani ikimiz arasında demek ki hayvan ha. gibi oynayan sensin ya. Yani. onu demeye çalışıyorum. Destiny. Desti Dest He işte İyi de Destini'si de yok yani. Destiny'i nasıl yapıyorsun? Hayır, Destiny'i harcadığın e, oyun saatini düşün. Destiny'nin ama havuç sistemi farklı yani ne yapayım. Overwatch'u açıp nasıl böyle boş boş oyun oynayayım kapatmak için oynuyorum. Destiny'de bir başka amacım var. Hikayem var orada. <gülüyor> It's my destiny. Allah bilmiyorum ben... Ee... Orada Rey'de hazırlık yapıyorsun, yok ona hazırlık yapıyorsun, level atla, atlamanın bir anlamı var, bir şeyi var. Yok ama şey, ee, bu aralar bizim ekip dağıldı ama benim işte birlikte oynadığım arkadaşlar arasında hani antrenman yapıyorum kafasıyla gidip her gün oynayanlar var. Vardır işte manyak. Her gün oturup oynasam dediği gibi 5 saat mesela. Zaten harika olurum yani. Yani ben, yani ben o kadar oynuyorum. Bir de tek oyun oynuyorsun. Şimdi mesela tek oyunu oynamak da önemli yani sen şimdi mesela otup sürekli Overwatch oynuyorsun. Yani ben, ben mesela açıyorum Destiny oynuyorum. Günde 2 maç or yani ortalama minimum günde 2 maç atıyorum. Tamam atıyorsun da hayır, şunu demek istiyorum. Ben şimdi mesela açıp açıyorum Destin'e tamam mı? Hı -hı. Şimdi Destin'deki e, Mounted'in farklı. Tabi. Ondan sonra onu açıp Multi'sini oynarsan Multi'si bambaşka farklı. Şimdi onu oynayıp onun hızına alışıp onun sitematiğine mesela onu oynuyorsun. Sonra açıyorsun oynuyorsun. Overwatch oynuyorsun. Overwatch'un farklı bir Mounted'in işte hızı var. O yüzden mesela yani nişan alma şeyleri bile Değişiyor yani diğerinde böyle işte oto var mesela şu desnide tamam mı? Ee, hani çok sıçrı olsan bile en sonunda belli başlı şeyleri yapabiliyorsun. Ee, bunda oto yok bir şey yok mesela ona alıştıktan sonra buna geçtim mi Soldier mesela oynayamıyorum ben. Çünkü Soldier'da böyle bir açıyorum şey Soldier mesela şey yani ne derler? nişan alıp ateş mu şey o. He. Klasik FPS gibi yani. Adamda tutturamıyorum mesela. Ee, çok şey geliyor yuvar yani Aynen. orasını burasını sıkıyorum mesela. Halbuki desinde çut çut çut sonrasında elinde aynı benzer ya silahla işte şey yapabiliyorsun. Bilek gücü oğlum. Ya hay bilek gücü de <gülüyor> yani anlatmaya çalış bir şey farklı. Yani ona alışınca ona mesela çok fazla Overwatch oynarsan, bu sana Destiny'ye geçince tuhaf geliyor. Ya Overwatch'ta zaten karakterler arasında da çok yani, karışıyor. Zaten kafam. hani öyle. Mesela şey ben yani şeyler var. Mesela bazı arkadaşlarım var. Onların şey kariyer profiline baktığın zaman adam sallıyorum. 100 saat oynamış. Ama e, atıyorum her karakterden 10'ar saat oynamış hmm. tamam mı? Manyak. <gülüyor> o işte Street Fighter'cı Ama mesela benim profilimi açtığın zaman mesela ben 80 saat oynadıysam 80 saatin 50 saatini tek karakter evet, oynamışım evet. tamam mı? O yüzden başka karaktere geçtiğim zaman bir alışma süresi <gülüyor> evet. gerekiyor. Çünkü mesela Lucio ile başlıyorum diyelim ben. Lucio'da yaptığın şey işte kapıdan çıkar <gülüyor> çıkmaz speed boost atıyorsun E ile evet, tamam mı? Evet Şimdi Soldier'a geçiyorsun. Kapıdan çıkarken refleks olmuş ya, E'ye ee, e evet, basıyorsun, hayır şey atıyor yere, Aha, evet, atıyor. Evet. Ya evet, zaten atıyor, soldier... <gülüyor> ondan sonra lazım olunca da doluyor. <gülüyor> hayır, solucunun hakikaten, ben şeyine de alışamadım, bombası var ya onun. mesela bombası şey e, Left Trigger'daydı e, yani şey de, konsolda öyle tamam mı? Şimdi diğer tarafta e, Destiny oynarken mesela öyle bir şey yok yani bomba atacağın zaman el bombası atıyor, silahtan attığın bomba yok ya. Normal silahı ateş ederken el bombası atacağım zaman o zaman üstteki şey, tuşa basıyorsun falan filan veya başka bir tuşa basıyorsun. Bunda o yüzden mesela şeyi sürekli karıştırıyorum solucu oynarken. Ee, heal galiba üstte işte. Trigger yani hmm. şey trigger'ın üstünde. O yüzden mesela el bombası atacağım diye hep heale basıyorum ben de tamam mı? Mal gibi heal açıyorum, ölüyorum falan saçma <gülüyor> O yüzden o şeyi mesela tam efektif olarak kullanamıyorum hiçbir zaman bombayı. Çünkü adamın işini almışım. Mesela bombayı basacağım, heal atıyor. <gülüyor> Neyse aslında biz komik Con haberi ee, Comic -Con konuşacaktık. konuşacaktık ama oyun konuşurken yaklaşık 1 saat falan oldu herhalde. 10 dakikaya kalkacağım. 10 dakikaya kalkacağım mı? Kahve ister mi? Ucuza. Açık mı ki? Saat Dondurma var oraya var. Ya bence biz bunu ayrı bir oyun podcasti olarak atalım kenara. Tamam olur. Pokemon Go ve Overwatch podcasti olarak. Tamam. Ondan sonra ee, sende ya komik konu Bir dakika bir dakika oyun politikası birkaç bir şey daha koydum Konuşalım, ne konuşalım? Bilmem sen dedin Bir an aklıma böyle bir oyun geldi gitti dur Valla bilmiyorum ben Overwatch ve Pokemon Go'dan o kadar memnunum ki başka oyun haberlerini falan takip etmiyorum bile Insight diye bir oyun Yani yeni en son şey No Man's Sky'in trailerini ha, izledim Ha No Man's Sky var şimdi bak, No Man's Sky var bir de Insight diye var tamam mı? Insight PC ve Xbox'a çıkıyor ee, Limbo diye bir oyun var duydun muydu? Evet Limbo'yu yapan adamların yeni oyunu. Ha, ha. O zaman en azından görseli güzeldir. Görseli Limbo'dan çok daha iyiymiş. Her türlü. Ee, ye yeni aldım işte ben de. Ama açıp bakma satıp olmadı. Ee, çok acayipmiş yani. Oyunun hikayesi de sonu falan çok acayipmiş. Ee, ben birkaç bir oynayış videosu görmüştüm. Pazılar, mazlelar çok şey öyle puzzle ya onun böyle puzzle sistemi şey gibi. In i̇şte Another World oynadın mı? The zamanında? Tamamdır. In Another World gibi aslında. Ender evet. World'te de böyle o da işte şeydir. Side scroll gibi. Hı Tabii o zaman yani oyunlar olarak <gülüyor> çok fazla bir imkan yok ama hani onun yaptığı şey böyle ilerlemeye çalışırsın ama sürekli önünde bir engel çıkar, bir şey olur. Işte Ve yaparsın, engelli, hıvır yaparsın, he işte kök pey sana vur yaparsın. O engeli mesela geri dönersin, binden yaparsın veya tekrar tekrar denersin. Mesela bir tane canavar çıkar karşına, Mesela o Ender World'te bir saniye var. Canavarın çıktı, o canavarı geçmek O canavarın nasıl geçeceğinin puzzle'dır yani. Arkasından atlayacağım, yerinden geçeceğim, işte yok önüne şey atarsın da ona gidersen arkasından geçeceksin falan. Böyle bir şeydir. Bu da insightta da mesela öyle puzzle'lar var. Yani böyle koş, çünkü sürekli koşarak gidin bir oyun aslında. Yani ilerliyorsun, ilerlediğin bir oyun. İlerlerken ama mesela ee, bir sekans var, o sekans puzzle'ın kendisi. Ve o sekansı mesela ilk başta böyle mal gibi çıkıyorsun, giriyorsun oraya ve mesela sekansı anlamadığı için ölüyorsun. Hayda diyorsun demek ki şöyle yapmak lazım. Biz geri gidiyorsun, tekrar başlatıyor bölüm başında, tekrar ya deniyorsun, tekrar, tekrar önce oyunları. Ya onu sevmiyorsun ama oradaki şey işte her e, adımında e, puzzle'ın bir parçasını görüyorsun aslında ve hani öyle deniliyor. Yanında deniliyor yanına, yanına puzzle'ın tamamını anlayıp çözüp de geçiyorsun. Şey olsa mesela hani otur oyunlarda genellikle böyle şey oluyor. Yani atıyorum o puzzle'ı sen 3 parçaya bölüyorsun tamam mı? Ondan sonra diyelim ki ilk parçayı bir şekilde geçtin Hı -hı. tamam mı? İkinci parçayı geçtin bir şekilde. Üçüncü parçada takıldın. Üçüncü parçanın başından başlıyorsun tekrar. Ama hani şey gibi oluyor ya. Yok böyle e, Direkt yan, başından evet. başlatıyorsun. Şimdi bunun hem iyi hem kötü tarafı var. İyi tarafı eğer sen ilk iki e, parçayı sıçmadıysan Baştan oynamak zorunda değilsin, tamam mı? Ha, üçüncü evet. parçayı tekrar et, etsen yeterli oluyor. Ya da hani baktın üçüncü parça değil, bir ikinci parçayı da tekrar etmen gerekiyor. <gülüyor> hani saving'i diğer taraftan başlatıyor. <gülüyor> diğer türlü de şey oluyor işte, hani kötü tarafı da eğer birazcık zorsa ya da birazcık salaksan geçmiş sekanslarda e, bir bu, e, saçmaladığının farkına varmıyorsun ve ulan niye bu çözülmüyor ha. deyip böyle sanki şeyler olur ya. Hani e, Hells'in Beşken iken otosev almıştır. Oyun seni hep öyle başlatır. Ha, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi oluyor. Ama o opsiyonu bence sunması bence daha iyi. Çünkü hani benim gibi adamlarda mesela sen sonuna kadar geldiğini düşünsün. 10 dakikadır oynuyorsundur o level'ı. Fakat Olm meğer işte en başta bir şey yanlış yaptığın için sıçıyorsundur. Anladım. En başa dönüp Şeyde ama, şey yapmak çok yani, sıkıcı yani. Öyle değil. Puzzle dediğimiz şey aslında çok bir şey. Hani böyle uzun bir Level düşmeye, level'ın kendisinde zaten Sen ilerlerken sürekli bir engel var önünde O engelleri e, Deni düşünerek yani kafa çalıştırarak e, Çünkü silah yok Şeye geçmen lazım ama o çok küçük bir şey hani, hani yapamadım sıçtık şimdi oyunun başına dönecek veya işte üf, Hani onun düşmene gerek yok O yapamadığını tak zaten başladığın yer de o puzzle çözüp hemen bir ikinci bölüme geçiyorsun. Yani böyle deneme yanımını çok rahat yapabileceğim veya böyle nefret sistem yok hmm. e, oyunda. İyi bari. Ya ben ona birkaç an yani izlediğim şeyden bayağı etkilendim. Ha, çünkü e, ben şey, şey, şey bayağı... adamıyım yani bazı insanlar oyunun içine girip o mücadeleyi yaşamayı çok sever. <gülüyor> evet. Tamam. Ama ben e, Dark, şey diyeyim. Dark Souls'çu arkadaşlar. Evet mesela. <gülüyor> ben Dark Souls'dan işte ne bileyim e, Bloodborne'dan <gülüyor> nefret ediyorum abi. Biz senin Dark Souls videosunu koymuş muyduk ya? Bilmiyorum. On videoyu. Bilmiyorum. Yani zaten o kontrolör olayını sevmiyorum Farak nefret etmez. ediyorum. PC'de de var Oyun ne? PC'de de oynayamadın kontrolü. Ama Maus'ta oynanacak oyun mu abi? Değil. Bilmiyorum yani. Ama PC'de ben kontrolörlerde oynadım Hayır, zaten. Ay tam PC'de kontrolörle oynadıktan sonra Maus oynayabilecek bir oyun mu sence o? Daha Oynanır abi niye oynanmasın? A ama yani W, A, S, D ile oynanabilecek bir oyun mu sen? Evet niye oynanmasın? Ya şu açıdan diyorum yani Dövüşme, kapışma sırasında ondan sonra e yapacağım manevra veya işte oraya atlayacağım, buraya atlayacağım, bilmem ne yapacağım falan evet. Edif'in etrafına dönmen gerekiyor, bilmem ne yapman gerekiyor bu tarz şeyleri Yok güzel zaten WASD ilemiş. Bir süredir ne yapıcı da yapıyorum ben onu. Hayır. Aynı şey değil lan. Dark Souls'ta gidilmişti mi? Aynı şey değil abi. Dark Souls'taki eee yani Dark Souls'ta Elif'le her düşmanla karşı karşıya geldiğinde her düşman bir boss mantığı ile. Evet. Ve her düşmanın farklı şeyi var. Ona ona e, yani mesela anadolu şeyi orada daha fazla. Çünkü analogda, Yok analogda köşeye çekersen <gülüyor> köşeye gidiyor. Şimdi sen w a senin iki tuşa birden basıp binler yapman lazım. Hayır, o o refleksi yaşayamazsın. Mouse başka bir şey. Mouse o değil ki. Mouse senin nereye dönüp nereye atıp gideceğini hareket şöyle düşün, Mouse ben. vurmak için. Hayır mouse vurmak için değil abi. Mouse'un hareketi senin e, şöyle e, şey Sağ analog'un mouse. Tamam onu anladın. Tamam mı? Yani sen e, atıyorum ön e, kuzeye bakarken işte e, kuzey batıya doğru yuvarlanmak istiyorsa Tamam oraya çevirip oraya yuvarlanmak istiyorsan Tamam istiyorsan Bak mouse'da bunu şöyle yaparsın Mouse'unu işte e, Kuzey doğuya çevirirsin Sol yaparsın Senin gitmek istediğin kuzey batı yönüne gitmiş olursun Tamam mı? Yani yine dikkat açı olmuş olur. Anladın mı? Yani o, o refleks daha kolay e, Mouse'da Bilmiyorum bana Dark Souls Çünkü kamera kontrolü çok daha Dark, rahat Dark, Dark Souls için Yani Dark Souls için konuşuyorum Dark Souls'da ile şey yok yapacağım. yani bence ya o o yani özellikle bosslarda falan hiç yani yok abi yani sen e, çünkü eğer... onda ayrıca bir de kitleme kısmı var yani elife kitleniyorsun ve kitleme kitlenip onun etrafında dönerek yani, yani bir sürü öyle yapıyorsun bir sürü öyle şey var e, oyun var sonuçta pc'de tamam mı? non targeting evet. oynadın bir sürü oyunda dark soulsları karşılaştı lütfen yani hayır şey, e, aksiyon anlamında benzer mekaniklere sahip, hatta belki daha kompleks mekaniklere sahip oyunlar var. Var ama onlar Dark Souls gibi. Dark, Dark Souls'da, Souls'da öldün hayır. mü ölüyorsun. Evet işte. Dark Souls. Dark Souls'da, Souls'da ölmem, zaten Dark Souls'taki en büyük kısım o, ölme, ölme korkusuyla oynamak zaten. Kimden? <gülüyor> hatta Dark Souls zaten Dark Souls'da ölme korkusunu oynamamaya başladığın anda oyunu ilerlemeye başlıyorsun. Yani diyorsun ki sikiyim öleyim ne olacak dediğin anda anasın ya siktir en kötü ölürüz falan bu kafaya erişmen lazım. Bu kafeye eriştin anda oyunu çok rahat oynayabilir hale geliyorsun. çünkü bütün stres ve bütün o şeyde arınmış oluyorsun. Yanında 20.000 bin sol var, Çikip ölürsem 20 bin sol gider diyorsun aslında zaten ölürsem Hayır, Dark gidiyor. Dark Souls da 20 bin solunun ölmesini bıraktiğinin ekipmanların vesairelerinde kalıyordu ya şeyde. Cesedinle birlikte gidip Alman'da... Ekipman Almanla... kalmıyor. Şeyin, sadece ruh kalıyor. Üst başın kalmıyor. Üst başın kalmıyor mu diyor? Hayır. O B'ye gittin soluzda öyle. Dino da öyle Sadece bir, şey kalıyor. Bir kadar, oyunda... Demi'cin... Hayır. Şimdi şöyle. Dark Souls'ta şöyle bir şey vardı. Öldüğün zaman e, canın azalıyor. Ha evet canın azalıyor. Can, o iki de öyleydi. Evet. ikide öyleydi. 2'de canın azalıyordu. Bir de... Ekip, ekipmanların ha, Ekipmanların şey düşüyor. Durability düşüyordu. E, o yüzden 2'nin defa gittiğinde... Ölürsen bir daha canın düşüyordu. Evet. Ruhu da kaybediyordun, ekipman da düşüyordu. İyice suçuyordun. Yani o böyle bir yere kadar iniyordu can. Evet, evet. O hakikaten acayipti. Ben Dark Souls'u tekrar kontrolda yani yani oynarken... Mantık şu, bak düşünsene bak. A noktasından B noktasına gitmeye çalışırken full ekipmanla, full canla, tamam mı? Ölmüşsün, tamam mı? Evet. Tekrar A noktasından B noktasına gitmeye çalışıyorsun. Ve daha az canım var ve daha kötü ekipmanla evet. gidiyorsun. Evet. Yani... Ve o ekipmanı bu, ve bu bu bu mantıklı mı sence yani, i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> yani. bu insan başka bir insan olunca yapması gereken bir şey <gülüyor> ama abi işte o öyle bir çaresizlik ki anlamam o çaresizlik ya ben üç kere oynadım Sikerler dedim yani. <gülüyor> yani oyunu ama sen sen gittin sen gitmişsin affedersin yanlış yere girmişsin ya, bilmiyorum el, anlamam el kadar silahla canınla gitmişsin elif hayvan gibi eliflerin yanına girmişsin adamları ya, öldürmeye çalışıyorsun bilmiyorum ama yani yani sonuçta ben oyunu tamam mı hani iki dakika keyif alayım ee, hani moralim yerime gelsin işte e, birkaç adam vurayım rahatlayayım diye oynayan bir insanım tamam mı yani ben ulan 15 bin tane solu da zor topladım şimdi hasiktir buradan geçerken umarım da inşallah ölmem stresiyle bir oyun oynayamam. Evet tamam ama, evet ama onun işte bu oyunun şeyi fazla oluyor ne derler? Sana ödülü fazla oluyor. Hayır, ödül fazla ödülü olmuyor. Ödül fazla oluyor abi. Ben, Şöyle ben yaşamıyorum oluyor. o ödülü. Bak bilmiyorum. Tamam ondan sonra herif karşı karşıya geliyorsun. Ben ben Nintendo Entertainment System'le büyümüş bir insanım, tamam mı? Ya tamam, ne fark Se eder? Süper Mario Bros'ta tamam mı? 8 tane kingdom geçip evet. tamam mı? Sonunda yani 7 tane kingdom kalesinde hatta 7 kingdom kalesinin her alt e, kalelerin içerisinde prenses başka bir kalede <gülüyor> evet. lafını iyi iyi iyi, iyi. En sonunda prensesi kurtardığında sana evet prensesi kurtardın yine World 1'den tekrar başlıyorsun. Yazısı tamam. görerek büyümüş bir adamım tamam. tamam mı? Yani onun ödülü büyük olamaz benim için hiçbir şekilde. Abi işte büyük oluyor. Yani çünkü olmuyor abi. Başarmayı başarıyorsun. Yani şöyle o o çaresizlik ve o sonra e, imkansızlık içerisinde tamam oynarken oyunu. En ufak bir düşmanı bile zaten aldığın zaman böyle oluyorsun böyle yani çünkü ben olmuyorum abi işte onu. İşte o Ajaypur's ben mesela hatırlıyorum Bloodborne oynuyoruz. Bir tane boss'a geldik. Allah'ım boz kafayı yiyeceğim boss'la. Yani 3 kişi tamam mı? 3 tane aynı anda geliyorlar. Bir tanesi alev, bir tanesi alev topu atıyor sana. Bir tanesi kılıcı ne yapmış. 3 2 kılıçlama ne geliyor? Aynı anda geliyor hepsi. Ondan sonra bir tanesi başka bir bok yapıyor uzaktan tamam mı? Yani şimdi gidip uzakta işte Alev toparladığını öldürmen lazım ama o diğerlerinden kaçman lazım. Ve böyle, böyle öyle bir karambol ki en ufak bir şeyde zaten ölüyorsun yani bir koyuyor canın fıt diye gidiyor. Heel atacağım ne yapacaksın geçemiyorum tamam mı? Çıldırıyorum böyle yanıma adam çağırıyorum adam ölüyor ben yine kalıyorum falan yani böyle bir türlü olmadı. Allah'ım en son bir de gidiyorsun oraya ya. yani boss var ama hmm. bossa gelmişsin. Bos'a ilk yerinde zaten alamayacağını biliyorsun. Tamam <gülüyor> Bos'a. Her Bos'a geldik. Öleceğiz. Bakalım solumuz. Tamam sol diyor. Boş ver. Girelim o zaman Bos'a diyorsun mesela. Giriyorsun. Bos'a ilk seferde alamıyorsun zaten. Sonra o Bos'a gitme var. Şimdi eğer kısa yolu veya işte iyi bir yani açmadıysan kısa yol var işte. Kısa yolu açmadıysan bütün haritayı Dolaşman gerekiyor bossa gidene kadar. Ve zaten bossa gidene kadar o haritaya giderken ölüyorsun mesela. Şimdi o kısa yol açman lazım o yüzden. Kısa yol açtığsan yine bir derece. Kısa yol dedim de bu arada yani arada yine bir iki üç tane düşman var yani. O kısa yol açıyorsun oradan gidiyorsun. O gitme süreci zaten ayrı bir şey. Gidiyorsun Allah'ım kafayı yemişme en son bir arkadaş geldi. Bir iki kişi daha mı çağırmıştık? Bir kişi girdik? Ne bok yedik? Böyle heriflerin gadım canı kaldı tamam mı? Arkadaş öldü falan. Ben böyle çıldırıyorum ben hayır öldüremeyeceğim yine falan filan. Abi herif bir öldü. ...ben bağırdım burada. Haa, o diye ya. <gülüyor> Girdim en falan ve bağırıyorum burada. Ağızla sıçtığım peder ben, <gülüyor> ben. Ama e, onun verdiği şey hakikaten... ...böyle çok muazzamdı, başarı duygusu. Yani bilmiyorum, ben... ...şöyle bir şey anlatacağım. Ee, belki sana anlatmışımdır daha önce ama... ...benim ömrümde... ...eğer en sevdiğin... ...yani en çok zaman harcadığın... ...en çok böyle deli gibi oynadığın... ...iki oyun say deseler... ...bir tanesi... Diablo 2, tamam mı? Bir tanesi de işte Konami'nin e, Romance of Three Kingdom serisi. Ben hmm. işte 2'den e, iki, başlayıp e, 11'e kadar oynadım. Ve yani en çok galiba 4 ile 7'yi oynamışımdır. Yani bir kere zaten oynamaya başladın mı 7 saat en az oynuyorsun. Neyse, e, Diablo 1'i ben tabii çok büyük bir gamer değildim. Özellikle P hani çevremde oynayan varsa ya da işte bana hmm. kopyasını verebilecek birisi varsa yüklüyordum, oynuyordum yani çok fazla da böyle aa işte oyunmuşmuş, buymuş diye şey e, yapanlardan değildim. Diablo 1'i bir şekilde biri bana verdi ya da ben aldım. Oynamaya başladım ve RPG konseptinden zerre haberim yok. Tamam mı? Ve zannedersem işte bir arkadaş söyledi diye aldım onu. Skill tree nedir? Skill point nedir? Hiçbir fikrim yok. Ve bu cahil halimle hiç skill upgrade yapmadan, skill point basmadan tamam o mı? şey yapmadan şey item upgrade etmeden item kasmadan yani gidip de işte bossu iki üç kere keseyim de belki oradan işte e, Legendary düşer hiç bilmiyorum tamam alt sahip olduğum en iyi ayıtlar gidip şeyden marketten aldığım ayıtlardı <gülüyor> o halimle şey diablo 1'de üç tane ana karakter üç tane karakterden birini seçiyordun <gülüyor> bir tanesi şeydi Rangers gibi bir Ranger şey. İşte evet. Okçu değil. Ee, başka bir şey. Ya yani warrior gibi bir şey. Yani tamam. Standart e, melee karakteri. erkek. Olan. Tamam. Barbar Bunun... değil mi olmuş? Barbar değil o. Onun e, bir tane de şey özelliği. Tek bir. E, Durabilirliği düşmüş atimlerin e, durabilirliğini yükseltebiliyordu. Hı. Oyun boyunca kullandığım tek özellik, tamam mı? Herif melee adamı ve e, sen bayağı insane modunda oynamışsın. Ben oynamıştın. insane modunda. Ben evet insane difficulty. <gülüyor> e, hiçbir şey basmadan. Manyak. Bu Oğlum, herifi. Kimse yok muydu etrafında seni bu işkenceden kurtaracak? Yok. Abi biliyor musun skill point verebiliyorsun diye. Aa Ay işte internet var. Evet iyi ki var. <gülüyor> ben Diablo'yu nasıl kestim biliyor musun? Nasıl kestim bilemiyorum yani düşünemedim. Ok, yay evet. ve healing potion ve şey town portal kaç kaç defa denedin? Yaklaşık herhalde yani şöyle düşün. min ya yani kemer seçme kriterim şuydu. E, kaç tane poşun alıyor? Poşun alıyor değil mi? Evet. Çünkü orada şeyler vardı. Hani 1 2 3 4 evet, slot. Evet. Her slotun içinde işte 4 Por tane evet, falan poşun koyabiliyordum falan filan. İşte para kazanıp ha. Parayla poşun satın alıp canım porta tam portal satın alıp envanterim ya yani çantamın içi sadece portal şeyi scrollu ve şey e, ok galiba anlattım e, şey town'daki envanterimde sadece potion <gülüyor> gidiyordum e, Diablo'nun e, olduğu odanın yani orada şey var e, sen söyle, town portal var yani şey, hani teleport aydın, olabileceğin aydın, yer var oraya gidiyorsun portalı açıyorsun town portalı ondan sonra Diablo'nun olduğu yere portalı geçiş yapıyorsun orada bir portal daha açıyorsun ne olur ne olmaz Diablo'nun çevresinde tur Tur ata ata ok atıyorsun. Ondan sonra health potion'ın bitince portaldan kaçıyorsun, health potion'ları geri yüklenip, okları geri yüklenip geri gidiyorsun. Böyle bitirdim Diablo'yu ve bir daha Diablo 1 oynamadım. Abi işte ondan Diablo öyle bitirtirsen tamam aslında Dark Souls... Hayır, ondan sonra zaten Diablo 1 bir daha bir şey oynamadım. Öyle sabrettiysen yani. Sonra Diablo 2 çıktı ve o Diablo 2 çıktığında şey skill tree denen bir şey varmış. <gülüyor> Öğrenmiştim. Ondan sonra o oh, lan ne güzel şey lan bu falan oynadım. <gülüyor> Ama yani o eziyeti ben bir daha çekemem abi. Zevk al. Ha şeydir, e, puzzle'dır o zaman birazcık daha şey toleransım oluyor. Yani mesela aks aksiyon oyunlarında eskiden öyleydi ya. Yani doğru diyaloğu <gülüyor> seçmen lazım, i̇şte gidip bir şeyler bulup onu oraya yerleştirmen lazım. Hani hikayenin ilerlemesi için alman gereken bir aksiyon söz konusuysa eyvallah. Ama karşına bir tane yaratık çıkıyor, sana bir koyuyor ölüyor ve senin canın yere düşüyor. Ve tekrar o canın tamamlamak için tekrar o yaratığın olduğu yere gitmek zorunda kalıyor olman. Hayat. Bu, bu, bu hayat falan değil <gülüyor> abi. Bu, bu gereksiz saçmalık abi. Ama ben şeyler Dark Souls değil, Demon Souls vardı. Sonrasında Dark Souls çıktı galiba ama bir şeyler oldu. İşte böyle video izliyorum işte hani nasıl bir Şu oyun var. Şu da, kontrolleri de ne kadar boktandı tabii, tabii. yani. Çok tabii. Onun... O anlar felaket şey izliyorum. video izliyorum ve hani nasıl bir şeymiş? falan diye görmek yani çok merak ediyorum. Ama para verip almayı denemeye korkuyorum. Çünkü okudukların falan böyle şey acı hikayeleri böyle yani <gülüyor> <gülüyor> hani işte sürünüyordum canım şu kadar kalmıştı ondan sonra bir de curse yemiştim ama gidip o şeyi geri almam gerekiyordu falan filan ondan sonra buradan Yaçların çıkışım çocuğu. yoktu falan Yersin böyle yazılar yazılıyordu çünkü adam böyle şeyler yazıyordu işte bilmediğim bir yola girdim buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum falan filan böyle minnet bir de hani hiçbir şeyi sana oyun vermediği için hani şuradan şuraya gidilir buradan hmm. buraya gidilir söylemiyor ya sen kendin gidiyorsun bir boklar yiyorsun sıçıyorsun sonra bir de ee, Demon's Souls daha da zor yani onda öldüm ve sürekli en, oyun bölümü en başına atıyor. Hani bu şeydeki gibi Dark Souls'daki gibi böyle bir en azından bonfire bonfire da öyle checkpoint gibi işe yaramıyordu onun. Öyle bir psikopat böyle. Neyse işte Murat mı oynuyordu ne şeyde? Dark Souls mı oynuyor Birini bir, mi? birini oynuyor. Böyle bir yer var e, şey yani su kemeri gibi tamam mı? Hmm. Onun üstünden geçiyor işte ama o su kemerinde sürekli şey sallanıyor, kıçaklar sallanıyor. Hmm. Uçakların arasında yani bıçak bir tanesini geçiyorsun, duruyorsun. Yer sallanırken geçiyorsun, duruyorsun. Yer sallanırken geçiyorsun. Hı hı. Bunu yaparken okçular ok, <gülüyor> ok atıyorlar sana falan. Ve böyle orayı yani Murat böyle 3 defa mina gitti, geldi. Çünkü bir geri gitmen, oraya gitmen gerekiyor. Sonra tekrar geri dönüp bu gitmen gerekiyor. Sonra of, yine... Prince of Persia analarım geldi aklıma. Abi Prince of Persia falan değil. Ben bunu gördüm dedim ki ben bu oyun oynamam. Manyak mıyım lan üç defa gidiyor. Hayır çünkü öldün mü işin ucunda. Öyle bildiğin oyun değil ki ha öldün şuradan başlarsın nasılsa falan. Öyle bir şey değil ölüyorsun başlayan gidiyor. Al dedim lan manyak mısın bu oynanır mı böyle içinden geçeceğim üç defa işim gücüm yok ok yiyeceğim oradan. Çünkü okçu da bir gömdü mü gittin yine okçu da da. Demiştim ki ben bunu oynamam. Daha sonra işte Bloodborne geldi. Dedik ki artık bir bir deneriz. Bloodborne biraz daha su katılmış versiyonu olduğu için Bloodborne gibi bir giriş oyunu oldu. Bloodborne'ı oynadık yani. Bitirdik. Ondan sonra işte Dark Souls 2'ye tekrar dönüp Dark Souls 2'yi de bayağı bir oynadım aslında. Fena oynamadım yani. Ama Dark Souls 2'nin şeyi çok iyiydi zaten. E, oyunun kendi içine çok çekmiyor. Evet. İşte Bloodborne'ın atmosferi falan biraz daha kendi içine çekiyordu. Evet. Bu böyle birazcık çok kopuk geldi bana yani ben o şey sistemini çok sevemedim. Hani devam etmiyorsun ya, ee, bir yere geliyorsun, bir bölüme giriyorsun, o bölümü temizliyorsun. Sonra o bölümden çıkıyorsun, diğer bölüme gidiyorsun, diğer çıkıyorsun o bölümde. Yani bu bağlı bağlı dünyalar var kapı. Böyle hiç şey yapamamıştım, Dark Souls'a oynadım 2 falan, sonra dedim ki yani nereye kadar. Hani <gülüyor> <gülüyor> falan böyle bıraktım ya. Yani. bir hevesim kaçtı ama Dark Souls 3 öyle değildi yani. Evet. Valla o, o zaman... Bir de No Man's Sky var. Evet. No Man's Sky. No Man's Sky. No Sky de tam bir kapalı kutu kapalı aslında. Kutu derken? Yani videolar var. Evet. Şimdi özellikle insanlara oyunu anlatabilmek için işte Explore, Gundam falan videolar, Combat falan videolarını gösteriyorlar. Yani oyunda ne yapacağımızı aslında çok bilmiyoruz. Ya ben çünkü şeyi gördüm o en son yayınladıkları videoda. Yani ben sadece uçak var diye biliyordum. Evet değil mi? İşte şimdi şimdi first person shooter gibi şey tabancalı yeryüzünde evet. gezerken görüntüler de var. Bir, bir şeyler çıkıyor karşına. Yabancı tabi dünyalara yani... iniyor. Ona tehdit edilecek şeyler evet. çıkıyor. Onlarla dövüş, öldürebiliyorsun onları ama. Benim kafamı karıştıran şey şu. Şimdi dediler ki ilk çıktığında oyun ki hala diyorlar. Milyarlarca dünya var. Evet. Tamam mı? Şimdi gerçekten milyarlarca dünya varsa ve senin herkese aynı yerden başlatmayacaklarsa evet, nasıl bir arada oynayacaksın? Nasıl bir arada oynayacaksın? Ya onu ben de düşünüyorum <gülüyor> ama herhalde onu öyle yapmayacaklarını inanıyorum di yani. Diyelim ki hani e, toplanıyorsun bir şekilde. Ya belli tamam. bir yıldız şey. Siz, hayır, belli bir yıldız başlatacak. sisteminde başlatıyor seni atıyorum ya da ne bileyim sen keşfettikçe o milyarlarca yıldızları bulacaksın belki. Ama yani ya da sen bir yeri <gülüyor> keşfettiysen belki arkadaşını çağırabiliyorsun. Ha yani. Işınlanıyordur, koordinat ışın... veriyorsunuz, koordinata geliyordur. İşte, ee, hadi onu geçtim, şey var diyorlar şimdi, hani şey gibi, o game gibi, burası benim, şurası Aha. senin, eti. Var orada. Hani isim koyabiliyorsun. Hani ondan sonra tabii birisi sana saldırırsa senin oraya uçup orayı savunman gerekecek. O kadar bilmiyorum. Yani işte böyle, evet, yüzden diyorum kapalı kutu i̇şte. diye. Çünkü e, tam olarak bütün hepsinin bir araya, yani belli başlı şeyleri var, parçaları var. İşte explore yapmışsın, işte ondan sonra şey var, trade var, toplama var, toplama, hmm. yağmacılık, avlamacılık var. E, i̇şte e, değil mi böyle farklı türlerle tanışıp onların dillerini öğrenme var falan. Öyle şeyler gördüm. E, işte ...kombat var, Yani sen kendi, var. kendi şeyini kurabiliyor musun? Ben onu merak ediyorum. Filonu vesaire. İşte Çünkü... onu onu bilmiyorum mesela. Ha, Öyle ben bir de şey onu var bilmiyorum. Mı? Çünkü gezegenler ele geçirebiliyorsan ve senin işte... Bu arada gezegenler ele geçirebiliyorsan dediğim biliyorsun değil mi? O gezegen ya. Ha. Gezegenin bir yerine iniyorsun. O gezegen. Evet. Yani sen bir, bir noktasına iniyorsun yani. yani Ada böyle, falan değil ha, yani İstanbul, gezegen. İstanbul'a iniyorsun mesela böyle. İstanbul'a indirin ama İstanbul yani o. Hani bir tarafta da Antarktika var mesela. Yani o kafada evet. düşündüğün zaman o, o gezegenin Ve zaten... Ve sen tek uçak yani oyunun şu işte, ana kadar gösterdiği sana sen bir adamsın tamam mı? Evet bir adamsın uçakta böyle iniyorsun bir yere. İşte birçok hoş bir şey var. Yani sen bir Hadiden adam... Gezegen iniyormuşsun hissi veren o so o... Atmosferden gezegenime şey var. Yani e, sen bir adam var. olarak yani. Ama ne yapacaksın? Iki, iki, iki, iki gezegen, yani bir gezegen ele geçirdin diye ne bok yiyeceksin, tamam mı? Bilmiyorum işte abi. Yani bir de e, şey de tuhaf. Mesela o gezegenleri ne kadar ve Farklı farklı gösteriyor. Ama işte güneş üstündeki yaşam farklı oluyor. Atmanlıklar evet, evet. farklı oluyor, bilmem farklı ama yani o dünya üstündeki yaşam farklı oluyor dediği Ondan sonra bir gezegende gördüğüm Zürer ondan sonra başı bu tarafa bakarken diğerinin diğer tarafa bakıyor mantıysa Veya bir tanesi Mor'un bir tanesi ondan sonra lacivertse yani hani o, mesela bu tarz şeyler hep benim kafamda soru işareti ve He. rahatsız ediyor beni. Çünkü yani milyon milyarlarca gezegen çok büyük bir iddia. O, o var onu geçtim. Tamam mı? Standartta Hadi, milyar, yani. Milyarlarca olmasın abi 500 tane gezegen bile olsa 500 He. tane farklı ırk yapmak bile mesela nasıl bir algoritma var? Yani onu belki şöyle yapıyorlardır ee, sen söyle. Hani MMORPG'lerde karakter yaratma ekranı vardır ya He. işte gözünü şunu yap işte tamam, burnunu işte... bunu yap, boyunu şunu yap Vesaire. Ama işte ortaya ne kadar mesela başarılı bir şey çıkartıyor. Random yap koy, random, e yap, random koy yap koy olabilir. Yani random yaptın, koydun diyelim. Hı. E, ya ona ne kadar hani hitap edecek mesela. Yani bir gezegene indim diyelim mesela. Hani keşfedeceğim gezegen Hı. değil mi? Gidiyorsun ot yani Var veya yani çiçek var bir tane. Mesela o çiçeğin işte burasında top var. Diğer gezegenin çiçeğin orasında top yok. E, bu bana Tabii. şeyi verecek mi? O keşfetme hissiyatını destekleyecek mi yani? Çünkü şey yapabiliriz bir yerden sonra, anladın mı? Şimdi gezegeni diyeceğim ama ne olacak, Al, şeyin, moru çık, benekli çıkacak. Hani zaten gördüğüm şeyler demeye başlarsan bir noktadan sonra o zaman bir anlamı Bak, yok onun. Pokemon'un... Veya altını dolduramadığı şeyler görmeye başlarsan... Kaç yani... çeşit Pokemon var şu anda dünyada? fazla. Yani en yani bunun kaç işte olduğu indigo indigo Ligi işte Valla e, vallahi bilmiyorum abi, 400 de olabilir. memnesi. nesi. Yani çok olarak bende evet kaç tane pokemon olduğunu bilmiyorum. Hani ilk çıktığında 150 idi. Ondan sonra en son bıraktığımda herhalde. Çünkü her yeni pokemonda pokemon ekliyorlar. Evet. 300'sü falan gelmişti. De bırakmıştım galiba. Yani 300 tane pokemonu bile sen evrenine katıp onları özüm şey e, ki hepsiyle de şey bilmiyorsun, yani evet, hışır neşir de değilsin. Evet. Değil mi? 20 sene sürmüş tamam mı? Bir de dolduruyorsun, hikayesi evet. var, bilmem var. Ya burada da işte anladın mı? Yani çıkan abuşun yani... canlının bir altın dolu değilse... Çok anlamsız olacak yani. O zaman böyle boş oluyor yani. Ha. Hani bir şey olmuyor çünkü... Ya mesela ben özellikle böyle ben... şeylere takıyorum ya. Mesela... Ee... Eğer diyelim ki uzaktan mesela benim şey çok hoşuma gidiyor. Bu Pokemon'da Pokedex'i açıyorsun bakıyorsun tamam ha. Diyor ki işte aynı Pokemon'dan 5 tane var ama işte bunların kiloları farklı. Evet, evet. Boyları farklı. Cinsiyeti Ondan var. Cinsiyeti olanlar var olmayan var. İşte şey atakları farklı tamam mı? Ne bileyim işte şey şey, combat pointleri farklı, combat pointlarının farklı olmasının öte yanında şey, potansiyel şeylerin geliş, evrilme e, şeylerin de farklı tamam mı? Gage'leri de farklı. Şimdi sen burada bir şey e, yapabiliyorsun. ha, çünkü evet yani bu mümkün olduğu kadar var olabilecek bir canlı türüymüş gibi altını doldurmuşlar diyor. Mesela büyük ihtimalle dinleyenlerin işte %99'una saçma gelecek ama mesela ben No Man's Sky oynarken 15 yani bir gezegene indim tamam mı onun işte e, boyutu avuç kadar orada evet. karakterimin işte mesela e, hareket hızı zıplama yüksekliğiyle evet. tamam mı hani şey, ha, Tabii onlar değişmesi yüz, evet. atmosfer değişecek. Atmosfer değişecek, yer değişmesi evet. gerekiyor. Ona göre canlıların değişmesini beklerim evet, evet. anladın mı yani. Ya random, ulan bir can gezegenden can, gezegenin canlıların değişmesi diyorsun da ulan gezegenin kendisinde bile canlıların değişmesi gerekiyor. Evet. Yani gezegenin bir noktası diğer dünya nüfusundaydık. Yani. Yani. İstanbul. Bak. bak tü Türkiye'de, Türkiye'de Türkler yaşıyor. Bugün şey Afrika'da Zenciler yaşıyor. Şimdi aynı mı yani? Bak Dünya'da bile en az 150 tane Pokemon. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika da nasıl? Dünya'da bile yaptı. en azından 150 Pokemon var. Şimdi oraya gidince <gülüyor> aynı 150 Pokemon'ını göreceksek ne anlamı var, değil mi? Allah bilmez. İşte bu normal bir skaya katan e anlatması ve tanıtması çok zor bir oyun. Ee, Ancak işte yani, bir hype var, o hype üstünden bir şey ya, geldi ya şimdi çok, o kadar. Çok, çok büyük patlayacak. İşte ben de ondan korkuyorum. Yani patlamasını ya da, da istiyorum aslında bir yandan. Ee, çünkü yani konsept şey güzel. Ee, sen patlamayı olumlu anlamda mı? Patlamasın canım. Ha patlamasın diyorsun. Patlasın istemiyorum. Ee, ama şimdiden bir ses <gülüyor> patlayacakmış. Patlayıp gibi. çatlayacakmış gibi geliyor diyor. Ee, bakalım göreceğiz. Dokuz Ağustos'ta çıkıyor zaten. Evet. Ee, hani Comic Con'dan da hani en azından oyun haberlerine bir şey yapalım istiyorsan. Comic Con'da oyun haberi ne var? Şey Injustice 2. Ya oyun haberi o? <gülüyor> God's Among Us'da işte yeni karakter. Boş işler. Abi... Bu Injustice in ki duyurulduğunda kim oynayacak bu? Bayağı oynuyor. Ya işte sonra herhalde şeyler oynar. Street Fighter'cılar oynar. Hayır Street Fighter, Fighter oynamaz işte onu. Kim oynayacak oğlum? Çizgi roman okuyanlar o yeni işte mesela genç. Vallahi bilmiyorum da e bu çizgi roman işine yeni girmiş. Oyun oynayan. Eee yeni seden insanlar evet. oynayacaklar yani. Injustice'in çizgi romanı Türkiye'de bayağı tuttu. Ha, yani. Injustic, ee, i̇şte onu okuyanlar oynar. Bayağı popüler Injustice. E, Yoksa Mortal olanları. Kombat oynayan adam ne yapacak Injustice? Bilmem. Mortal Kombat oynar ya. Yani. Bilmiyorum. Başka, Başka ne var ki oyna haberi? South Park 2. South Park 2'yi merak <gülüyor> ediyorum ya. South Park 2 bu arada tamam, işte baş verdiğim Blue, zaman. Blue Beetle ile işte Wonder Woman gelmiş işte. Ha, boş ver. E, trailerde de gelmiş. Ondan sonra ne bileyim. Diğer haberleri de biraz. Bir sonraki e, podcastimize ele alacağım. Oye. Oh yeah. O zaman bitirelim mi? Evet. Evet, o zaman bitirelim. Hadi o zaman bitirelim. E e best, like no one